Su bizim varlığımızın özü. Bizim için önemli kaynak su. Yaşam kaynağımız, i̇şte bildiğimiz genel geçer bilgilerimiz var. Vücudumuzun %60'ı su. İşte su olmadan zaten ayakta kalamıyoruz, hayatta kalamıyoruz. E biliyorsunuz aslında mitolojide suyun çok önemli bir yeri var. E, dinler mitolojisinde aynı şekilde, dinler tarihinde çok önemli bir yeri var. Hatta Wikipedia'da 163 tane su tanrısı e, varmış. Yani böyle bir aslında çekince içinden bilgiyi. Tufan jeolojisi diye apayrı bir bölüm var aslında. Antik Yunan felsefesinde dört, Antik Çin felsefesinde beş temel elementten biri aslında su. E böyle bu hepimize ilham versin diye bir giriş yaptık aslında. Onu sizin paylaşmak istiyorum. Su insanlığın en eski ve en birleştirici, en ortak noktası. Su evrenimizin sadece belirleyeni değil, evrenimizi bizlere anlamlı hale getiren şey. Su iklim kriziyle birlikte varlığımızı yokluğumuz arasındaki sınırı çizen... Nokta. Bugün bu sınırları geniş bir çerçevede birlikte çizeceğiz aslında. İklim krizden geçen iklimdaşlar olarak kim olursak olalım, nerede olursak olalım ve ne yaparsak yapalım ortak bir geleceğe, ortak bir krize ve ortak çözümleri konuşacağız aslında. Bugün birbirimizi dinlerken duyduklarımızı iklimce bir bakış açısıyla süzeceğiz. Sözümüzü yeni bir dilde iklimce nasıl söyleyeceğimizi düşüneceğiz. Bugün iklimce sohbetleri başlatıyoruz. İlk adımımız işin kaynağında aslında. Isınan suyumuzun başında hep birlikte. Kimseyi geride bırakmadan yapacağız bunu. Şimdi ben yavaş yavaş konuklarımızı da davet etmek istiyorum. Ee, Akgün İlhan. Lütfen buyurun. Hatice Dinç Sarısoy. Selam. Fatih Özkadı. Nasıl isterseniz. <gülüyor> Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz sizlerden başlayarak aslında biraz kendinizde yani konuklarınızı rica edeceğiz. Elbette. Hatice Dinç Doğa Koruma Merkezi Vakfı'nda çalışıyorum. Uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorum. Biraz da çevre danışmanlık firmaları var, çevre mühendisiyim. Ee, çevre mühendisi olarak su ile başladı eğitimim. Arkasından sulak alanlar ve suyun havza bazında yönetimi gibi işin biraz daha üst ölçekten e, idaresine doğru ilerledim. Hala da doğal kaynak yönetimi konusunda çalışmaya devam ediyorum Ankara'da. Merhaba, ben de Akgün, Akgün İlhan. Ee, su meselesiyle ilgilenmeye başlayalı 15 yıl falan oldu. Aslında mühendislik kökenli değilim. Ama gerçekten çok önemli bir mesele olduğu için ilgimi çekti ve çevre bilimlerinde doktora, master ve doktora yaparken bu konuyla ilgilenmeye başladım. Sudan Gelen diye bir programım var. Açık Radyo'da çalışıyorum. Şimdi de IPC Mercator Fellowship programında da araştırmacıyım şu an. Merhaba. ismin Fatih Özkadı. Arçelik'te e, sürdürülebilirlikten sorumlu direktör olarak e, çalışıyorum. 28 yıldır Arçelik'teyim. Makine yüksek mühendisiyim. E, şirkette e, aslında hayatımın çok büyük bir kısmı ARGE e, yaparak e, geçti. Bir 18 yıl. İşte son 10 yıldır da aslında bu e, sürdürülebilirlik e, konularından e, çalışıyorum. E, bugün yani beni davet ettiği için UNDP'ye sizlere teşekkür ediyorum. Umarım Biz teşekkür ederiz. Katkıda bulunabiliriz. Sağ olun. Biz şimdi şöyle başlayalım istedik. Mevcut durumu biraz e, analiz edelim. E, yani sorularımız hep ortak olacak. Birlikte ele alırız. Sırayla devam ederiz. E, mevcut Türkiye'nin su kaynaklarının durumunu ele almak. E, sonra nasıl bir ars-telek ar ilişkisi var? Nasıl bir ekosistemin içindeyiz? Sektörel mevcut ve rekabet aynı zamanda su kalitesi. Yani genel bir çerçeve çizelim, o çerçeveden de yavaş yavaş devam edelim niyetindeyiz. Ben başlayayım. başlayayım. başlayayım. Türkiye'nin çok fazla suyu yok. Temelde aslında su varlığı az olduğundan değil, nüfusu oldukça yüksek olduğundan. Ve nüfusumuz artmaya devam ettiği için, iklim değişikliğiyle birlikte kuraklaşma da geldiği için giderek de daralıyor bizim çember. E, kişi başında düşen su miktarında su stresine doğru ilerliyoruz. Yani ilerleyen yıllarda ciddi problemlerle karşılaşacağımız konusu artık her e, kesimde konuşuluyor. E, sektörler derseniz %70 ile %74 arası tarım suyu en çok kullanan sektör. Bu da aslında biz anlamına geliyor. Tarımdaki yetişen tüm ürünleri biz kullanıyoruz. İkincisi e, sanayi ve arkasından da içme suyu geliyor. Ama orantılı olarak e, tarıma göre çok düşük tabii ki. Aslında gelişmiş ülkelerde bu oranlar biraz daha birbirine yakın. Hatta e, Avrupa ülkelerinde tarımın yüzde 40'larda, sanayinin yüzde 30'larda olduğu yerlerde var. Ama Türkiye'de ciddi bir tarım kullanımı var e, ve dolayısıyla e, yeni su kanunu, daha doğrusu e, bir taslığımız var. Bu su kanun taslarnında. E, suyun dağıtımı önceliklendirilirken önce doğal ihtiyaçlar arkasına, içme suyu, arkasından tarım, en son sanayi geliyor. Dolayısıyla işler daralmaya başladığında sanayiden feragat etmeye başlıyoruz. Ki bu yaşandı da e, suyun yetmediği bir noktada bir termik santriyle su verilmedi geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla e, su kaynakları daraldıkça bu rekabette artacak. E, tabii hiç sese çıkmayan bir e, bölüm var. Aslında ilk e, öncelik doğal ihtiyaçlara ait olmasına rağmen ekosistemlere ilk kaybettiğimiz de onlar oluyor. Birçok e, sulak kalanı, sucul ekosistemi kaybettik. Çünkü öncelik aslında böyle istendiği gibi olmuyor. Önce tarıma gidiyor. Oradan kalırsa biraz o tarafa derken bakıyorsunuz ki ortada bir göl veya bir sulak kalan kalmamış. E, devam etmek ister misiniz? <gülüyor> Peki. E, ben de kentsel suyu anlatayım. Yani herhalde İstanbul'dan örnek vermek daha iyi olur çünkü İstanbul'un nüfusu şu anda 17 milyon. Yani 16,5 diyorlar ama 17. Daha ki daha fazla. Bu kadar insana doğal olarak su yetmiyor ve biz Düzce'dan. Düzce nerede biliyorsun sen abi değil mi? İki şehir ötede. 200 kilometre neredesin? Şey evet, var, 200 kilometre ye yakın yerden su taşıyoruz. Yani bu su bize getiriyor. 1990'lı yıllarda şeydi. Hatırlıyorum. yani kırlı elinden papuçlere, kazandere barajlarından su taşımaya başladık. Ve hani iklim krizinin çözüleceği söyleniyordu. Daha doğrusu şöyle kuraklık meselesine çözüm getirileceği söyleniyordu. Daha sonra ne oldu? Onlar da yetmez oldu. Ve bu sefer şey demeye başladılar, işte Düzce'den su getireceğiz. Melençek. Büyük Melen Projesi'ni tek çoğunuz duymuşsunuzdur zaten. Büyük Melen Projesi, Şile ormanlarını ve kuzeyi, düşündüğünüz zaman kuzey, yani Marmara'nın kuzey kısımlarını tamamıyla alt eden, 3 metre çapında borularla su taşıyan bir sistem. Bunun birinci aşaması bitirildi, ikincisi de bitirildi. Sıra geldi üçüncü aşamaya. O da bitmek üzere. Aslında Haziran ayında bitecekti ama tam olarak ne biliyorum. Hatta boğazın altından bu üç metre çapındaki borular geçiriliyor ve karşı tarafa da su taşınıyor. Gerçekten durum hiç iyi değil. Şimdi bizim kentlerimizde şöyle bir sorun var. Sadece İstanbul'dan bahsetmemek lazım ama İstanbul özellikle su yönetiminde örnek olan bir şehir. Ve Türkiye'nin beşte biri burada yaşıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla baktığımız zaman şunu görüyoruz, ee, içilemeyen bir su var, musluklardan akan suyu içen var mı aramızda merak ediyoruz. Deneyen var mı? Ben kaynatıp içmeyi denedim birkaç <gülüyor> defa ama <gülüyor> sonra evden tepkiyle karşılaşınca. <gülüyor> 2012 yılında damacana sularında kriz yaşanmıştı. Ben de o dönemde işte dedim ki yani madem damacana sulardaki e, bu kirlilik... Sağlamızı tehdit ediyor, o zaman ben gideceğim işte musluktan içeceğim. Biraz bekletip, dinlendirip içmeye başladım. Abi baktım ağız ortasında artık böyle hiç su içmez olmuşum. Dehidrete bir şekilde böyle sürekli başım ağrıyor falan. Ne oluyoruz ya dedim, içilmiyor su. Yani su temiz olabilir ama lezzeti kötü. Dolayısıyla insan içmek istemiyor, mümkün mertebe su içmekten kaçınıyor. Bu suyun lezzetli hale getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili İstanbul Belediyesi'nin herhangi bir çalışması yok. Bu suyu içilebilir hale getirmek için eğer bir çalışmaları varsa en azından benim haberim yok. Bir de şöyle bir durum var. Hep şunu düşünüyorum. Yani bu pet satın aldığımız sular, küçük küçük şirketlerin suları var. Bunlar eğer içilebilir kalitede, lezzette olabiliyorsa hocaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işi neden yapamıyor? Bir şirketin yapabildiğini. Ben bunu hep düşünüyorum. İçilemeyen sulara para ödüyoruz. Bir de ambalajlı suya ayrıca para ödüyoruz. Sonuçta suyumuz belki bize değil, buradaki insanlara değil ama e, ortalamanın üstündeki, e, altındaki insanlara, yani ekonomik geliri ortalamanın altında olan insanlara pahalı geliyor. Dolayısıyla insanlar bu musluk suyunu içiyor. Sandığımızdan çok daha fazla sayıda insan musluk suyunu içmek zorunda kalıyor. E, çok klorlu bir su. Başka bir mesele, içme suyunun, mesela az önce burada ambalajlı sular vardı. Tamam. Onları kaldırmanızı istedim ve teşekkür ederim. Hemen kaldırıldı. En azından yani pet şişelerde veya cam şişe bile olsa e, mümkün mertebe kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sektörün, e, İstanbul'un da suyuna zararı var. Türkiye'nin her yerindeki, dünyadaki pek e, çok su varlığına zararı var. Çünkü gasp ediyorlar suları. Dört tane büyük şirket var. Bu şirketler suları gasp ediyor. Bu şirketler suları gasp ediyor. E, ambalajlı ambalajların içine koyuyor, pet şişelerin içine koyuyor. Sonra o pet şişeler doğada birikime neden oluyor. Pek çok e, zararı beraberinde getiriyor. Bu sektörün ortadan yavaş yavaş kalkması lazım. Ama bunun olabilmesi için musluklardaki suyun içilebilmesi lazım. Yani içilebilir lezzette ve kalitede olması lazım. Başka bir mesele, e, başka bir bölgeden su taşımamamız lazım. Yani ayağımızı suyunuza göre uzatacağız. Başka yolu yok. Eğer başka yerlerden, başka şehirlerden, başka havzalardan sizin de konunuz zaten. Türkiye'deki 25 tane havzadan bir tanesinin içindeyiz. Marmara Havzası'ndayız. Ve daha sonra Susurluk var. Daha sonra Ar Susurluk değil Sakarya Havzası'nda. Sakarya Susurluk'a yakın. Ondan sonra da Batı Karadeniz Havzası var. Melançayı Batı Karadeniz'de. Yani Batı Karadeniz, pardon, Batı Karadeniz, evet, Batı Karadeniz havzasından biz Marmara havzasına su taşıyor. Ondan sonra bu suyu niye pahalı diye merak ediyoruz. Bu kadar maliyeti yüksek olan bir suyun elbette pahalı olması kaçınılmaz bir şey. Ee, başka bir mesele, sularımızı çok kirletiyoruz kentlerde. Sanayi de çok kirletiyor, siz ondan bahsedersiniz zaten. Ama kentler de çok kirletiyor. <gülüyor> Ee, kentlerdeki kirlenme maalesef doğru düzgün arıtma sistemleri olmadığı için tam arıtma yapılamadığı için kentlerdeki sularımız da kirleniyor görüyorsunuz kurbağlı dere bu tarafın akarsularından bir tanesi kurbağalı derenin halini hepimiz bence gördük simsiye akıyordu bir parça üstü kapatıldı temizlendi mi temizlenmedi mi hiçbirimiz bilmiyoruz ama üstü kapatıldı betonla gözlerden ırak bir şekilde belki de simsiye akmaya devam ediyor bunun dışında sadece İstanbul'dan bahsetmeyelim dersek Ergene Nehri, hepimizin yine bildiği bir nehir, bize yakın bir nehir, Trakya'nın nehri. Ergene Nehri'nde akan şeyin adı artık su değil, A4 diyorlar. Korkunç bir şey bu. Yakınından geçemiyorsunuz. Orada daha çok sanayi kaynaklı tabii. Böyle sizi gösteriyorum. <gülüyor> artık alıştık galiba. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Yol çok güzel örnekler de var. Sanayi, hmm. e, atık suyun arıtılması konusunda bence kentlerden çok daha, kentsel arıtmadan çok daha ileri e, düzeyde ve örnek olması gerek. Yani örnek davranışlarda görebiliyoruz. Eğer bu, unutmazsanız yani. İstanbul'da böyle bir nokta koysak, virgül evet. koysak daha doğrusu bir evet. sektörel ve sanayi tarafına <gül> da bir yandan geçsek. Siz evet. tabii <gülüyor> serbestsiniz. Sadece e, sektörle sanayi konuşmak zorunda değiliz. Işte, Teşekkür ederim. Ya, öncelikle ee, gerçekten hani kişisel olarak su benim için çok önemli. Yani e, şimdi tabii e, sanayici gözüyle e, baktığımız zaman aslında e, su üzerine e, proje yapmak e, gerçekten feasible değil. Yani hani sanayicinin yaptığı projeleri bir feasibility ile ölçtüğünüz zaman, mesela örneğin üretimde enerji verimliliği projesi yaptığınızda bunun gerçekten makul bir fizibilitesi vardır. İşte kimi 6 aydır kimi 2 yıldır bunu yaparsınız. Net evet olarak görürsünüz. Ama üretimde su verimliliği üzerine yani arıtma tesisine henüz gelmedim onu birazdan anlatacağım. Proje yaptığınızda görece olarak sanayici için ucuz olduğu için yani diğer ham girdileri dikkate aldığınızda 10 yıl 15 yıl 20 yıl çıkar. Ben Arçelik'teki görevimi yaparken bir iki yılda işte Koç Holding'de Koç Topluluğu Çevre Kurulu Başkanlığı görevi bana verildi. Şimdi tabii sanayicinin su konusundaki yaklaşımı için hakikaten üst yönetimin bence görüşü ve inisiyatifi çok kıymetli. Çok üzüldürerek şey soracağım yani burada sorularımızdan da bir tanesi soru sizlerden de o anlamda mü siz devam ederken. Yani burada aslında e, rol dağılımı da söz konusu olmaya başlıyor değil mi? Hani devletin aslında buradaki katkısı, etkisi ve yüklendiği güç, kuvvet ya da ayırdığı bütçe yani özel sektörün ayırdığı bütçe yerel yönetimlerin ayırdığı bütçe orada bir rol dağılımı ve aslında onun sorumluluğun paylaşımı gibi de bir şey söz konusu değil Tabii mi? Mutlaka yani, ama hani az önce hı. hanımefendi söyledi yani Türkiye'deki toplam e, su kullanımına bakıldığı zaman e, sanayi en sonda e, en sonlarda geliyor. Yani asıl ana tüketim, yani rakamlarda yanılmıyorsam %80-85 civarında tarımda. Bizim işte beyaz eşya üreten bir şirket olarak kullanımımız çok çok daha az. Biz işte o tarihten sonra her yıl koş topluluğunda 6 Haziran civarında bir çevre günü yapmaya başladık ve ilk aslında etkinliği yaptığımız zaman fabrikaların Üst kademe yöneticilerini değil orta kademe yöneticilerini davet ettik Holding'e ve e, Koç Topluluğu e, CEO'su dedi ki ya ben sizlerden üretimde su verimliliği projesi yapmanızı bekliyorum ve yakın takip edeceğim. Yani o yukarıdan gelen e, yönlendirme e, biz e, iki yıl içerisinde e, çok ciddi e, iyileştirme e, yaptık. Ben mesela Arçelik'teki e, e, rakamları çok kısaca e, vereyim. Ki her yıl aslında 10 yıldır bir raporu çıkartıyoruz. Yani vereceğim rakamlar zaten yayınlanmış bilgiler. 2012 2013 li yılları da işte bizim Türkiye'de 8 tane fabrikamız var. Toplam kullandığımız su 1,5 milyon metreküp civarındaydı. Biz dedik ki yani bunu 4-5 yılda 1 milyon altına indireceğiz. Ki bu %50 aslında azaltım demek. Son gelinen durumda 950 bin metreküp civarına getirdik. Bu tabii Türkiye'nin aslında toplam problemi diye baktığınız zaman hakikaten şey çok küçük bir rakam. Fakat bizim bir taraftan da bunun aslında yaygınlaşması için yardımcı sanayilerimizle kendi ekosistemimizle gerçekten yoğun çalışıyoruz. Çünkü diğer türlü bizim gibi şirketlerin aslında işte birçok çevre mühendisi var. Birçok makine mühendisi var. Yani bu projeleri yapacak kişileri istihdam edebiliyoruz. Ama bunları istihdam edemeyen Küçük şirketler de var. Dolayısıyla bu edindiğimiz bilgiyi kendi ekosistemimize yaygınlaştırmak bence son derece önemli. Devam edelim. Bu sorumluluklar konusuna girelim mi azıcık? Olur. olur. Yani hızla çözüme gidemeyiz belki ama en azından buralarda. Şöyle, e, Türkiye'de yasal olarak bu işten sorumlu iki tane temel devlet kurumu var. Bir tanesi su yönetimi genel müdürlüğü, öteki devlet su İşleri genel müdürlüğü. İkisinin arasındaki fark su yönetimi genel müdürlüğünün çok daha üst bir ölçekten bakıyor. Uluslararası sorumluluklara bakıp planlama yapıyor, politika önerileriyle geliyor olması. Devlet su işlerinin ise uygulayıcı kurum olması. Yani bir yerde suya ihtiyaç varsa baraj yapan devlet su işleridir ama oradaki suyu tahsis eden yani ilgili sektörlere dağıtan su yönetimi genel müdürlüğüdür. Ee, elbette Doğa Kurumu Milli Parkları da var, e, efendim Meteoroloji Genel Müdürlüğü de var, birçok şey e, kurum var ama bu iki kurum en temelde e, Türkiye'nin sularının dağıtılması ve yönlendirilmesiyle e, meşguldür. Ancak şunu hiç unutmamak lazım: Devlet kurumları bir mevzuat yetkisine sahiptir, bir yaptırım belli bir yaptırıma da sahiptir ama e, tek başlarına aslında çok bir güçleri yok. Genel olarak yönlendirme yapabiliyorlar ama mesela çiftçiye söz dinletemiyorlar veya sanayiciye çok fazla söz dinletemiyorlar. O yüzden de Fatih Bey'in bahsettiği sanayi süreçleri içerisindeki suyun verimliliğinden daha büyük bir sorumluluğu var bence sanayinin. Örneğin domates üreticisinden domates alıyorsanız orada kullanılan suyun miktarı hakkında da bir söz sahibi olabilirsiniz. Çiftçiyi siz de etkileyebilirsiniz. Veya e, tüketici olarak hepimizin sorumluluğu var. Tarımda kullanılan %70 hatta %80'e çıkan oranın bizim için yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Parasını ödeyip ürünü alırken aslında oradaki aşırı kullanılmış suyun parasını da ödediğimizi veya e, o su kullanımı yüzünden kurumuş bir e, gölün ekosistemin bedelini de e, yüklendiğimizi bilmemiz gerekiyor. E, bu iki genel müdürlük çok e, katılımcı planlar yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi havzalara ayırmış durumdalar. 25 tane havza, çanak düşünün, yağışın indiği yerde, e, bu suyu yönetmeye çalışıyorlar. Bunun içinde birçok e, sektör temsilcisinin yer aldığı kurullar kurmuş durumdalar. Ama maalesef çok çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü çok alışık değiliz bu demokratik paylaşım süreçlerine. İkincisi pek yönetmeyi beceremiyoruz. Devlet diyor ki ben kanunu koydum uyacaksın. Peki diyor ki boşver yani ne, ne gibi bir cezası olacak ki ben yapmasam ne olur? Yani işte bak tarım yapıyor, sanayi yapıyor, içme suyuna gidiyor, kayıp kaçaklar onu engelleyin önce derken bu tartışma sonucu bildik şekilde yürümeye devam ediyor. Bu sorumlular içerisinde bahsettiğim en temel genel müdürlük, su yönetimi genel müdürlüğüydü. Bu aralar kapatılması bile gündeme geliyor. Neden derseniz bu kadar güçlü, bu kadar önemli bir genel müdürlük olmasına rağmen yaptığı çalışmaları çok bilen yok. Planlamanın önemine çok inanmayan bir ülkeyiz. Yapılan çok güzel planlar var. İşletilmesi halinde gerçekten... Iklim değişikliğiyle de azalacak su kaynaklarını çok optimum yönetme imkanımız var ama bunun için tüm tarafların sorumluluk alması ve biraz elini taşın altına koyması gerekiyor. Evet. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Tamam tarım bizim için yapılıyor ama bu ülkenin insanlar için yapılmıyor her zaman. Onu söylemekte fayda var. Yani küresel taleplerin karşılanması için de tarım yapılıyor. Ben pamuk yemek istemiyorum. Her tarafta pamuk üretiliyor. Mısır. Bunlar bizim için mi üretiliyor? Bunlar dünya için de üretiliyor. Bunun dışında sanayiye baktığım zaman sanayi çok küçük bir miktarda su kullanıyor ama çok yoğun bir şekilde kirletiyor. O yüzden bunları da düşünmek lazım. Yani sadece rakamlarla evet. düşünmemeliyiz. Bir yandan da yine rakamlarla düşünmeye devam edelim ama suyun miktarı kadar ne kadar kirlendiği de önemli. Ve bu suyun nereye gittiği de sanal su nereye gidiyor? Yani biz e, pamuk üretiminde, mısır üretiminde bunları dünyanın dört bir yanına satıyorsak bu sadece biz vatandaşlar için üretilmiyor demektir. O yüzden vatandaşlar olarak sorumluluğumuzu alalım ama bence birey olarak bizim sorumluluğumuzdan daha çok yönetimsel sıkıntılar var. E, BSE'yi sadece meseleyi bir yerde bir su yapısı, bir su altyapısı yapmaktan ibaret sayıyor. Su Yönetim Genel Müdürlüğü bence çok iyi işler yapıyor. Havzalarla ilgili benim bildiğim kadarıyla 5 tane havzanın yönetim planı daha da tamamlandı. Yaptı. Şimdi daha da fazla herhalde. Hı -hı. Ya Bunları düşünmek lazım. Tamam biz sorumluyuz ama bir de kocaman bir sistem var bizim ötemizde. Onun kötü işlediği ortada yani iklim değişikliğiyle uyumlu olmak yerine bazen tam tersi işler yapılıyor. Az önce zaten örnek verdim 90'lı yıllarda Kazandere, Pakuçdere, işte başka bir iki tane daha baraj var. Bunlar Trakya'da yapılan barajlar. İstanbul'un dışında. Bu 90'lı yıllarda yapıldıklarında yerel yönetimler, şimdi belki birazcık da yerel yönetimlerden bahsetmenin <gülüyor> zamanı geldi Aynen. kentlerde. Yerel yönetimler şey diyorlar, yani işte İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi şunu söylüyordu. Çok ciddi kuraklık yaşanıyor, bizim bu barajları yapmamız lazım. Bu nüfusa yetmiyor artık. 90'lı yıllar daha bitmeden bu barajlar yetmez oldu. Ondan sonra da işte melançayı. Bir ara hatırlıyorum, 2014 yılı falandı. Dönemin e, İstanbul e, Belediye Başkanı şey demişti, Kadir Topbaş. Biz artık destaninasyon tesisi düşünüyoruz. Yani deniz suyunu tuzundan <gülüyor> arındıracağız, İstanbul'a vereceğiz, İstanbul'un sorununu sonsuza kadar çözeceğiz. 2071'e kadar değil, sonsuza kadar çözeceğiz ve hatta bunu Türkiye'ye satacağız, Avrupa'ya da satacağız işte Karadeniz ülkelerine de satacağız falan dedi. Böyle bir aç gözlüğü ne Karadeniz doyurabilir ne de başka başka bir okyanus yani. Bizim artık gerçekten hani daha tasarlı kullanmamız gerekiyor suyu ve su verimliliğini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu olmadığı sürece biz ne dersek diyelim her şeye boş bence. Sınırlı suyumuz var ve bunu bilmek zorundayız zaten. Sinekten istediğiniz bu böyle bir şey. Şöyle, şimdi tabii e, az önce arkadaşımızın e, yani ilk konuşmasına değinirken, e, yani musluk suyunun e, içilmesini dile getirdi. Yürekten katılıyorum. Hakikaten, yani bence yani dünyadaki aslında e, şehirler e, işte medeni olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılacaksa, hani e, medeni şehirlerin e, e, kriterlerinde herhalde en başta şehir suyunun içilebilir olması gerekiyor ki yurt dışına gittiğim zaman aslında hani ilk sorum hep otelde oluyor yani musluk su içi suyu mi? içilebiliyor mu içilemiyor mu diye e, tabi biz e, hoyratça kullandığımız zaman e, suyu e, maalesef e, buradan aslında bir takım başka e, sektörler doğuyor işte örneğin e, damacana su işi böyle yani ben de evimde çok uzun yıllar boyunca e, o 19 litrelik damacanaları kullandım bakıyordum yani burada aslında kirlilik nasıl oluyor diye. O damacananın şeyinde pompasının iç kısımlarında hakikaten çok ciddi bir bir süre sonra kirlilik oluyor. İşte onu alıyorsunuz işte temiz süngerlerle temizliyorsunuz falan. Sonra dediler ki işte cama geç. Cama geçtiğinizde yine cam plastik şeye göre o pete göre daha iyi. Ama bir taraftan ee, o sistemdeki e, e, suyun az temas ettiği yerlerde her zaman bir kirlilik oluyor. Ondan sonra onu bıraktık, bu 5 litrelik e, kullan-at sistemine e, geçtik. İşte alıyoruz onları 8-8-8 ama bu sefer de çok ciddi bir çevre kirliliği var. Yani her seferinde o e, petleri e, atıyorsunuz. E, aslında bir şekilde e, hani imdadıma yine kendi şirketim yetişti. Çünkü biz e, bir taraftan da su işine girdik, e, e, arıtma e, sistemleri e, evler için ya yani mutfakların altına e, böyle bir, henüz daha çok yeni yani biz tabii yani beyaz eşya şirketi olduğumuz için bu tür şeyleri aslında biraz çok inceleyip sık dokuyarak e, e, devreye almaya çalışıyoruz. Ben ARGE laboratuvarındaki o mikrobiyoloji testlerini ayda bir yaptırtıyorum. Yani filtre değişimi öncesi, sonrası, ortada, yani kirlenmenin yüksek olacağı noktalarda şu ana kadar bir şey yok. Bunu aslında şundan dolayı söyledim. Bir taraftan da daha iyi sistemlerde çıkabilir. Çünkü bu alanlara girdiği zaman sanayide bazı şirketler eminim ki rekabet olacak, daha iyi çözümler gelecek, sanayide bu alanda birbirini aşmaya çalışacak. Burası biraz evde kullanımla ilgiliydi. Çünkü bizim gibi şirketlerin aslında e, risk alabilir durumu yok çünkü iç denetim var, işte Koç Holding denetimi var. Ya ben aslında Dünya Bankası gibi, Birleşmiş Milletlere bağlı e, aslında UNDP gibi kurumların e, bu ve buna benzer alanlarda sanayicinin e, kredi kullanma, e, birtakım teşitlerden yararlanma e, e, aşamasında. Ee, bu tür çalışmaları ne kadar iyi yapıp yapmadığına e, e, özen göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki sivil toplumun katkısını nasıl görüyorsunuz bütün bu tarafta? Hani e, yaratacağı baskıyı hani bütün bu işte iklim eylemleri artık dünyanın dört bir tarafında, iyi misiniz bu? Dört bir tarafında yaygınlaşırken e, aslında işte biliyorsunuz şimdiki genç nesil işte bize de Atlas var, Greta gibi filan modeller var ee, ve böyle çok da ses çıkartıyorlar ee, ve insanların ilgisini, algısını çekiyorlar. Fakat hala galiba iklim meselesinin nasıl bir mesele olduğunu bunun içindeki su faktörünün ne kadar etkili olduğunu farkında değil insanlar. Fark ettirmek için e, yani sivil toplumun bir katkısı olabilir mi? Yine özel sektör bu anlamda ne yapabilir? Devlet bu anlamda ne yapabilir? Ee, yani bu meselenin çünkü biz yaşamadığımız sürece bir gün suyumuz kesilip de arka arkaya bir ay susuz kalmadığımız sürece e, kimsenin çok ciddi alacağı bir şey olarak görmüyoruz ya. Yani dolayısıyla bu tarafta e, sivil topluma nasıl bir rol düşüyor? E, acaba etkin bir hale gelebilir mi? Yine e, WWF için yaptığı bir çalışma var WWF'in. Karbon ayak izi diye mesela. Yani o karbon ayak izi işte herkese bir kredi veriliyor, belirli bir işte ülkelere de kişilere de. O, hani aslında o ülkeler, işte o karbon ayak bir yılda aslında tüketmesi gereken ya da üretmesi gereken karbonların kaçta kaçını tamamlamış oluyor. Biraz onu gösteriyor. Acaba suyla da böyle benzer bir şey yapılabilir mi? Ya da işte tarımda dediğiniz gibi işte domates örneğindeki gibi. Ee, ya da işte mısır örneğindeki gibi. Diğer bütün tarım ürünleri, sanayi örneğindeki gibi. Yani acaba bir ürünün yanına biz bilgisini de geçecek aynı kalori derecesi gibi. Bu kadar karbon ayak hızıyla üretildi. Yani şu kadar suya mal oldu. Ee, bu oldu, şu oldu diye geçsek acaba yani, sivil topluma pası atmak için söylüyorum bu tarafta böyle bir etki yaratır mı ee, biraz Z kuşağı, biraz alfa kuşağı, biraz da bizim içinde olduğumuz kuşakla ilgili bu anlamda nasıl bir e, farkı olabilir? Elbette olur. Nitekim ee, EBRD'nin e, kredi verirken bu standartlara çıkması mesela sivil toplumun insanların talepleri sonucunda oldu veya gündemiz. Kamu denetimlere geldiğinde eğer kolay yolu seçiyorsa veya sanayiciye ceza kesmekten imtina ediyorsa, ah istihdam yaratıyor, ben bunu çözmemeliyim diyorsa orada kamuoyu baskısı, sivil toplumun örgütlü hareketi caydırıcı olabiliyor. Bunlar bir kısır döngü, yani birbirini besleyen şeyler devletin daha etkin çalışması, özel sektörün bu konuya kaynak ayırması, etki gücü, kuvvetini kullanması, yenilikçi becerilerini yansıtması, sivil toplumu desteklemesi bunların hepsi birbirini destekliyor. Su ile ilgili su ayak izi çalışması da vardı. Hı. Eko etiketleme evet. ile ilgili bir çalışma da var. Yani birçok çalışma var aslında. Ee, mesela ben de yaptığımız bir çalışmadan bahsedeyim. Ee, Doğa Koruma Merkezi Ankara'da e, çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Daha çok kamuyla e, yenilikçi çözümler üzerine çalışıyoruz. Doğa tabanlı çözümler, yani bir e, arıtma tesisi yerine doğayı kullanarak, doğan özelliklerini kullanarak mevcut ekosistemleri restore ederek e, bunu yapabilir miyiz veya ormanın su tutma kapasitesini geliştirerek. Daha fazla suyu, yani gelen karı daha uzun süre tutabilir miyiz, barajlara salımını azaltıp hızlıca buharlaşmasını önleyebilir miyiz gibi ciddi teknik çalışmalar da yapılıyor. Sivil toplumun içerisinde de birçok farklı uzmanlık alanı var. Kimisi kamuoyu oluşturuyor, kimisi aktivist eylemler yapıyor, kimisi içeriden politikaları etkilemeye çalışıyor, kimisi bilimsel araştırmalar yapıyor. Yani herkesin yapabileceği bir şey var. Ve sivil toplumun e, genelde çok zayıf, yani Türkiye'de biliyorsunuz sivil toplum giderek de zayıflıyor. Ama e, girebildiği yerlerde oldukça etkili oluyor. O yüzden onu güçlendirmeye çalışmak bence e, hepimizin yapabileceği bir şey. E, hepimiz bir ucundan tutabiliriz. Yani aslında oran, hani tarımın oranı... E, göz önünde bulundurulduğunda hani 80'ler, işte 83'lerde, yüce 83'lerde filan diyorsunuz su kaynaklarının tüketimiyle ilgili. Yani dolayısıyla o tarafta e, üreticinin bilgilendirilmesi tarafında yani devlet de birçok şey yapıyor. GAP bölgesinde UNDP, işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da aslında dokuz e, şehirde çok etkili çalışmalar yapıyor. Bu anlamda bilinçlendirmeler yapıyor, eğitimler veriyor. E, yani aslında e, birebir çiftçiye ulaşıyor ve onunla birlikte e, bu bilinci geliştirmek üzere eğitimler yapıyor. E, Velhasıl e, galiba bedel ödemeden ya da hani bu bedeli sonra ne zaman ödeyeceğimizi, hesabın ne zaman, ne zaman kesileceğini tam böyle e, kağıt üstünde görmeden kimse hareket etmiyor. Yani hı hı. E, galiba biraz daha, yani biz Şartlısı bu sohbetleri gerekir. de o yüzden yapıyoruz aslında. Yani hem o dili geliştirmek için hem ne kadar yakınımızda olduğunu göstermek için. Hani o tarafla ilgili yine ekleyeceğiniz bir şey olur mu? Ya yani şimdi ben şeyi düşündüm. Ee, sivil toplum hareketleri yani sivil toplum aslında çok zayıflamıyor. Zayıflatılması için pek çok şey yapılıyor ama ben çok zayıfladığını düşünmüyorum. Ee, ona biraz bu konuşmada kent boyutu düştü gibi oldu. O yüzden evet. ben kent boyutundan bahsedeceğim biraz. Ee, mesela benim çalıştığım bir kampanya vardı, su kampanyası diye böyle 6-7 sene süren bir kampanyaydı. Orada da işte insanların suya erişim hakkından bahsediyorum. Türkiye'de işte az önce bahsettiğimiz, sizinle bahsettiğiniz hani içilebilir suya erişebilmek. Bunun için fahiş fiyatlar ödememek. Musluklardan akan suyun içilebilir olması. Ne bileyim işte kırsala baktığımızda yine kentler yüzünden zaten kırsalla bu kadar barajlar yapılıyor. Kırsaldaki hareketlerin desteklenmesi falan gibi böyle pek çok şeylerde ne bileyim faaliyetlerde bulundu bu kampanya. Bunun dışında öyle çok yani şey diyebiliriz, TNOP da tabii bununla ilgili yani kentlerde suya erişim hakkından falan bahsetti. Ancak tabii bunlar böyle son dönemlerde çok dile getirilmemeye başlandı. Yani suya erişim hakkı şöyle algılanıyor çünkü kentte eğer musluğumuzu açtığınız zaman su akıyorsa Sorun yok. Evet. Ya yani bundan ötesi düşün düşünülmüyor. Sadece kuraklık zamanlarında iklim değişikliğinden bahsediliyor. Ee, i̇şte iklim değişikliğinden bahsederken de yerel yönetimler genelde şey gibi konuşuyorlar. Sanki böyle en, enge, engellenemez, önlenemez bir şeymiş gibi e, algılıyorlar ve öyle söylüyorlar. <gülüyor> ve hani kuraklığı da şöyle <gülüyor> algılıyorlar. Barajların su seviyesi düştü, eyvah kuraklık başladı. Halbuki çok daha karmaşık bir olgudan bahsediyoruz. Ee, barajların seviyesine indirgenmemesi gereken bir şey veya işte seller oluyor. Kuraklığın tam tersi de seller, iklim değişikliği söz konusu olduğunda. Seller olduğunda da Aa, çok fazla su geldi. E bakıyorsunuz her taraf asfalt olmuş, beton olmuş. Suyun toprakla bulaşabileceği bir yer yok artık. Yani su kayıyor. Geçirimsiz yüzey üzerinden büyük bir hızla kayarak. Kanalizasyon sistemine gidiyor, oradan da arıtma tesislerine veya doğrudan direkt denizlere gidiyor. Yani bunlarla ilgili e, konuşulması gerekiyor. Bunlarla ilgili konuşuyorduk Suat kampanyasında. Ama ondan sonra hani ne yapılıyor bunlarla ilgili çok bir, e, bir argüman üretilmiyor gibi geliyor bana. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya şöyle ben tabii e, yerel yönetimlerin e, ger gerçekten hani burada... Birçok şey yapabileceğini düşünüyorum. Bakın bir somut bir örnek vereyim. Herhalde bir 10-20 yıl kadar önce, diyelim ki İstanbul'da ya da büyük şehirlerde bir apartman yaptığınız zaman e, kapalı otopark yapma zorunluluğunuz yoktu. Sonra bir tarih geldi. Yani baktı ki belediye, yani herkes yollara arabasını park ediyor. Ve dedi ki, eğer siz yeni bir apartman yapacaksanız otoparkta yapmak zorundasın. Şimdi tabii otopark yapmak aslında çok kolay bir şey değil. Yani maliyet açısından çünkü bayağı bir kazmanız gerekiyor e, aşağısını. Şimdi bu somut örneği e, masanın üzerinde tutalım. Diyorum ki aslında çok rahat e, yasal mevzuatla şey diyebilirsiniz. Arıtma Bakın, koymayı. Arıtma zor koymak zorundasın için. ve içilebilir. Ben gelip bunu kontrol edeceğim. Aslında yani su yönetiminin yavaş yavaş yani, anayasası da çıkmaya başlıyor. Yani ne, nereye kadar gidecek? Kaynağın yönetimiyle ilgili. Devlet tarafı işte yerel yönetimler, sivil toplumun tam aslında burada baskı kuracağı ve yönlendireceği başlıklar çıktığı sürece insanlar evet. harekete geçiriyor bu biçimde. Yani çünkü aslında. biz hani e, hepimize aslında düşen bir sürü görev var. Ben e, STK'ların hiçbir zaman e, öneminin e, zayıflamayacağı e, kanaatindeyim. Biraz şimdi şeye girmiş oluyoruz aslında doğayla uyumlu sosyal açıdan hani bize nasıl katkı sağlayabilecek çözümler olabilir yani o çözümlere doğru ne olabilir hani biraz böyle ona da değinelim isterseniz Hı. son beş dakikamız böyle bir toparlayıp Hı. sonra bir ara vereceğiz sonra tamam. devam edeceğiz. Ben de onun önce bir şey söyleyeyim mesela sanayilerin tamamını örtme yapması zorunludur mevzuatta vardır. Doğru. Gerçekleşir mi? Hayır. Ee, ya da e, Hemen şey söyleyeyim, ben çevre mühendisliğini yazdım, kazandım, e, okumaya başladım, tamamen arıtma. Sular <gülüyor> kirleniyor, arıtıyoruz. Hava kirleniyor, arıtıyoruz. Peki dedim, kirlenmemesi için ne yapacağız? Ya boşver dediler, yani kirlendikten sonra senin başlar görevin. Peki dedim, ben bunu istemiyorum, kirlenmeden bunu yapmanın adı var Ölmeyici mı? Önleyici bir şey yok mu? Evet, çevre yönetimidir, onun da doğrusunun hocası yok işte bir. Yani <gülüyor> gerçekten büyük bir mücadele verdim o tarafa geçebilmek için. Ve e, aslında bizim kanunen temiz içme suyu, lezzetli içme suyu hakkımızdır. Büyükşehir belediyelerinin bize bunu vermesi gerekir, şarttır. Yani e, su musluğumuzdan temiz atmıyor diye oraya bir arıtma cihazı takmak aslında durumu e, kabullenmektir. Kabullenmemeliyiz. Kabullenmek durumunda değiliz. Bize kaliteli temiz su vermek devletin e, en evet. temel görevidir. Üstelik vergisini de verdiğimiz Kesinlikle için, vergisini verdiğimiz bir şey. Ee, o yüzden de her zaman önleyici tarafa doğru gitmekte fayda var. Ee, belediyeler planlar yapıyorlar, bunu uygulamak için bastırmamız gerekiyor. Gerekiyorsa komisyonlarda yer almamız gerekiyor. Ee, Türkiye'nin planları var, gerçekten U ulusal havza yönetim stratejisi yapıldı, ulusal su planı yapıldı. Burada e, düşündüğünüz bütün önlemler, uzmanların ve hatta çiftçilerin, Sanayicilerin katılımıyla yazılıyor, uygulamaya geçmesi kısmında takılıyor. Neden takılıyor? Popülist çünkü. Yani ona öncelik vermek yerine başka yere gidiyor para. O yüzden de e, sivil toplumun da e, görevi var, diğerlerinin de görevi var. Hemen şeye dönüyorum, doğal e, çözümler mümkün mü? Evet mümkün. Birincisi Suyu tutmak için hemen baraj yapmanız gerekmiyor. Öncesinde daha küçük e, su hasadı yöntemleri var veya küçük e, tarımda da uygulanabilecek seddeleme, e, suyu daha iyi tutacak ormanlarda yapılabilecek e, etkinlikler var. Bunlarla ilgili çok sayıda projede geliştirilmeye başlandı ve bu planlara da girdi. Ama dediğim gibi bizim o e, politik ve e, Duruşu göstermemiz gerekiyor ve uğraşmamız gerekiyor. Aksi halde planlarda yazılsa da hayata geçmiyor, mevzuata girse de uygulanmıyor. Çünkü valinin önüne geliyor kesilen ceza, vali uygulamamayı tercih ediyor. Çünkü uygularsa büyük bir kamuoyu baskısına maruz kalacağını düşünüyor. Aslında tam aksi yönde uygulamaması halinde bu siyasi baskıya maruz kalması lazım. Evet, katılıyorum dediğiniz her şeye. Ben de başka bir meseleden bahsedeceğim. Şimdi ya neler yapabiliriz diye düşünüyoruz ya. Hı hı. Öncelikle İstanbul'un suyunun %25'i neredeyse, 23.6'sı, yani 4'te 1 diyelim şuna daha barajlardan çıkıyor yola, muslarımıza gelmeden kayboluyor. Niye? Çünkü sistemde çatlaklar, patlaklar bir sürü fiziki sorunlar var. Eminim Zaten e, hani dörtte birini kaybediyoruz, bir yandan da bu çatlaklar, patlaklar, siz de çok iyi bilirsiniz ki suyun kalitesini de düşürüyor Yani içme suyunun kalitesini düşürüyor. İçme suyunun kalitesi düşürüldüğümde bu sefer hani bunların tekrar arıtılması gerekiyor. Maliyet demek bu yani, e, halk sağlığıyla ilgili e, boyutu var tabii. Şimdi bunu halletmeden başka şehirlerden su taşımak ne anlama geliyor? bunlar Onu bildiğimiz düşünelim. noktalar mı yani? Bunlar bildiğimiz Zarar noktalar yani eski, noktaları... eskinin evet. web sitesine giren herkes bunu görebilir. Yani ne kadar su kaybımız var. İstanbul yine iyi durumda. Türkiye'deki ortalama 46 nokta bir şey. Yani neredeyse yarısını kaybediyoruz. <gülüyor> Hatta dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel şey demişti bir denecinde. Bundan bir iki sene önceydi. Dedi ki %50 ile 55 arasında aslında dedi. Yani tam olarak ölçülmüyor. Ölçüm sistemleri de tam Kesinlikle her şehirde kaçağı da daha yok yederek, değil. Yani evet. parası ödenmeyen. Kısım Tabii da daha ama parası öyle. ödenmeyen kısmını da görünüyor orada. Her Hı -hı. şey ortada. İSKİ'nin sayfasına girip görebilirsiniz. Çok büyük bir kısmı fiziki kayıp. Şimdi bu kadar basit bir şeyi halletmek yerine 1.8 milyar dolar para harcayıp işte şeyden Düzce'den su taşıma bana hiç mantıklı gelmiyor. Burada Kesinlikle bir politik duruş, yani Kesinlikle. bu bir politik duruş. Neden bunu tercih ediyorlar? Bir düşünmek lazım. Çünkü işte Büyük Melen projesi, işte Boğaz'ın altından şey geçirdik, su borusu geçirdik demek var. Bir de kimsenin görmediği su borularını tamir ettik demek var. Ya yani maalesef bizim yöneticilerimiz hep böyle gösterişli, yakalı büyük büyük projeler peşindeler. Hep böyle en uzun boruyu biz döşedik. <gülüyor> İşte bir boğaz, boğazımız vardı, ikincisini yapacağız, Kanal İstanbul yapacağız, orijinalinden bile daha güzel olacak falan gibi bir şey var. İşte üçüncü Limanını yapacağız, uzaydan görmeyecek falan. Böyle bir şeyin peşindeyiz, biz hep büyümenin peşindeyiz. Büyümek çok tehlikeli bir şey. Yani bizim küçülmemiz gerekiyor artık. O yüzden de ben hep böyle e, deli kızın türküsü gibi böyle küçülmemiz lazım, su tasarrufu, su verimliliği diyorum. Bunlar yapılmadan ne yaparsak yapalım? Hikaye. Çok evet. teşekkür ediyoruz, bir ara veriyoruz o zaman. Şimdi e, biraz soru-cevap kısmına geçeceğiz. Bir süremiz var. Ama ondan önce biraz daha toparlayalım istiyoruz. E, sizlerin eklemek istediği, özellikle sorulmasını istediğiniz bir şey varsa, hani bu tarafta ben, gerçekten daha interaktif bir yere geçtik. Ben aslında Hatice Hanım'ın e, dile getirdiği bir konudan e, bir şey e, ifade etmek istiyorum. Çok Şimdi... Şeyi çok güzel söylediniz, yani kirlettikten sonra niye temizleyelim? Maharet aslında kirletmemek. 7 Eylül'de Berlin'de tüm dünyayı aslında anons ettiğimiz bu açıdan kıymetli bir şey oldu çalışma. İşte basından da okuyoruz. Aslında şu an en önemli kirliliklerden birisi işte okyanusların, denizlerin denizlerin bu mikro fiberlerle, mikro plastiklerle aslında kirletilmesi. Tabii biz de makinede yıkadığımızda o mikro fiberler makineden, işte kanaldan, denizlere, okyanuslara aktığında bu bir problem. Biz çamaşır makineleri için bir işte fiber catcher adı verilen bir tutucu, özel bir filtre tasarladık ve uzun aslında tartışmalar sonrasında da bunun patentini tüm dünyaya açacağız. Yani isteyen aslında rakibimiz de bunu alıp kullansın istiyoruz. Yani bu ve buna benzer aslında alanlarda da inanıyoruz ki bir süre sonra regülasyonlarda da ortaya çıkacak. Çünkü yani Regülasyon olmadan e, bu işleri yönetmek o kadar kolay değil. E, mesela 1995 yılında e, Avrupa'da ilk defa e, bizim sektörümüzü etkileyen bu enerji etiketleri devreye girdiğinde e, notlarıma baktım ben e, gelmeden önce. O günle bugün arasında çamaşır makinelerindeki su kullanımı %45 azalmış. Bulaşık makinelerindeki su kullanım %58 azalmış. Yani biz örneğin bulaşık makinesinde 1995'li yıllarda 18-20 litre e, su kullanarak yani bir yıkamada e, su tüketirken bugün e, 10-11 litrelere indi. Hatta tabii daha pahalı ürünler ama e, 5,5-6 litre e, olanlar da var. Ama maliyeti e, satış fiyatı yüksek olduğu için... Şu an o kadar yaygın değil ama ben inanıyorum ki zaman içerisinde onlar da yaygınlaşacak. Yani dolayısıyla tabii bizim sektörümüz hem çevreyi kirletmeden bu ürünleri tasarlama konusunda daha fazla inisiyatif almalı. Ama bir taraftan da regülasyonla bu işlerin yönetilmesi konusunda da kamuoyunu daha fazla teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani Başta şey, kural koyucuları. ARGE merkezlerinin bu anlamda aslında çok e, değerli bir e, evet. varlı söz konusu. Özellikle İsviçre'deki birçok teknokentlerde de e, içinde ya bir biçimde daha yapılırken aslında daha üretim safhasında nasıl dönüştürebiliriz? Daha üretim safhasında her materyal, yani kullanılan neredeyse vida bile nasıl bir dönüşme, nasıl bir aslında ne kadar uzun süre dünyada kalacak ve ona göre fiyatlandırılması bile şu anda söz konusuyken bizimle Türkiye'de böyle şeyler yapıyor. Bunun sizlerin önünde şahane. Şimdi biraz sorular alacağız ama öncelikle şu kafama takılan iki nokta var. Bir tanesi bu örnek projeler. Yani aslında tam örnek projeleri girerken siz böyle bir şey örnek vermiş oldunuz. ve sizlerin de verici örnekler vardır. Türkiye'de, dünyada hani işimize yaramış, dönüştürmüş bir etki yaratmış projeler. Gerek sanayi, gerek tarım projeleri. yani e, mesela İsrail'de birçok tarım projesi var hali Afrika'da susuz tarımla ilgili birçok proje var. Hali hazırda devam edelim Bir de bu su stresi dediğimiz e, şey ne no olacak yani? Adı da zaten kendinden böyle mi? Ben bir şey söylemek istiyorum. İsterseniz e, onunla başlayalım. Su stresi diyoruz zaten şu anda içindeyiz. Mesela. İçindeyiz, evet. Türkiye'de e, daha gelmeden önce bir hesaplama yapmıştım. 82 milyon olmuşuz bu arada. Bilmiyorum bilinmeyenler için söylemem lazım. 82 milyonun üzerine çıkmışız ve belli miktarda suyumuz var. Kişi başına düşen yıllık su miktarı bizde 1365 gibi bir şey. Biz 1365. zaten Falcon Mark indeksine göre su stresi çeken bir ülkeyiz. Uzun senedir, senelerdir böyleyiz. Bundan 30-40 sene sonra, belki işte 2050 diyebiliriz, su stresinin dışında su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Yani Dubai gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelerle aynı kategoride bir ilki olacağız. O yüzden su stresine giriyoruz falan gibi bir şey söylenmişti galiba ilk bölümde. Zaten içindeyiz. Onu söylemek istedim. Başka eklentilerim de olacak ee, Tarımda çok sayıda proje var. Özellikle suyun daha verimli kullanımı ile ilgili. Damla sulama projelerini duymuşsunuzdur, yağmurlama proj sulama projelerini duymuşsunuzdur. Mesela bizim gece sulaması diye bir projemiz vardı, Harran'da yaptığımız. Çiftçileri sadece eskiden yaptıkları gibi sabaha karşı daha serin olan saatlerde sulamaya ikna ettik ve %50'ye yakın bir su tasarrufu elde ettik. Ve ya Konya'da geniş çapta uyguladığımız bir proje vardı. İklim değişikliğine uyum amacıyla anıza doğrudan ikim, yani anızı yakmadan ve toprağı alt üst edip suyunu kaybettirmeden tekrar ekme gibi bir deneme yaptık. Türkiye'de de çeşitli yerlerde vardı ama işte sivil toplumun böyle bir hızlı çalışma etkisi olunca daha hızlı yayıldı. Oldukça iyi bir su tasarrufu elde etme fırsatımız oldu. Çok sayıda su hasadı projesi var kentlerde veya tarımda başka... Ee, özellikle de ekosistemlerin gücünü artırma, mevcut olan suyu koruma ve e, bunu yerinde e, depolama gibi ormanda veya e, bozkır ekosistemlerinde çok sayıda proje var. Yalnız bu tip projeler hemen sonuç vermez. Ee, öncelikle oradaki e, kullanıcıları, e, çiftçiyse, balıkçıysa onları bu süreci çekmeniz gerekir, onlarla birlikte çalışmanız gerekir, topraktan hemen sonuç alamazsınız. Genelde bizim yaşadığımız problem e, burada oluyor, özel sektörden çok sayıda bize e, gelen oluyor, biz proje yapmak istiyoruz ne yapalım diye. Ee, ama çok hızlı sonuç bekliyorlar veya çok gözle görülür e, çalışmalar bekliyorlar. Birazcık bu noktada sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü e, dediğim gibi çiftçiye sadece suyu daha az kullan demek yetmez. Onun onu e, görmesi gerekir. Karşı, gözüyle görüp ikna olması gerekir ki onu bir alışkanlık olarak kendisine e, adapte etsin. Ee, kentlerden düşünüyorum da örnek var mı diye. Türkiye'de fazla bir örnek yok maalesef. İyi bir kentsel su yönetimi var diyemeyiz ama küçük bir örnek aklıma geliyor. Her yerde de aynı örneği veriyorum. Dikili Belediyesi'nin, İzmir'e bağlı Hı. Dikili Belediyesi'nin zamanda yaptığı bir uygulama vardı. Bunu 10 sene falan uygulayabildiler yani işe yaradı. Belli bir kotaya kadar su ücretsiz. İlk başta 10 metreküve kadar bir hane içerisindeki su ücretsiz veriliyordu. Onu aşan kullanımların tamamı ücretlendir. Diyelim ki 10 metreküp açtınız o sene, şey o, o ay, 13 mi oldu? 13 metreküpün tamamı belli bir tarif eden ödeniyor. Dolayısıyla insanlar o şeyin altında, kotanın altında kalmaya çalışarak su tasarrufu yapıyorlar. Mesela böyle bir sistem küçük bir yer olabilir ama dikili de uygulandı. Erdek Belediyesi'nde de galiba böyle benzer bir sistem uygulanmış durumda. Ee, onun dışında benim aklıma gelen böyle başka bir örnek yok. Bu tabii sadece su tasarrufuna yönelik bir şey ve aynı zamanda su tasarrufuna yap yaparken, gerçekleştirirken e, suyun fiyatını arttırmak yerine, hani cezalandırmak yerine insanları ödüllendirmek evet. anlamına geliyor. Belki bu tip yöntemler e, biraz böyle hani bedava olmasın da hani biraz daha düşük tarif eden belli bir kotaya kadar su verilebilir. Onu aşan kullanımlar çok yüksek e, tarif eden, daha doğrusu çok yüksek bir fiyattan verilebilir. Böyle sistemler yapılabilir. Biliyorsunuz e, Ekrem İmamoğlu geldikten sonra zaten bir e, suyun fiyatında bir değişiklik oldu. Suyun fiyatı aşağıya indi. Ama ben yeterli bulmuyorum. Güzel bir çaba olarak görüyorum ama bu bence hani metrekübü 4 lira olmak yerine çok daha düşük bir fiyat. 10 metrekübe kadar atıyorum. Hı hı. E, bunun üstündeki kullanımlar çok daha yüksek bir fiyattan. İşte 12 liradan, 13 liradan falan yapılırsa ve bu hesaplama hane başında yani hane içerisindeki insan sayısına göre hesaplanırsa ki bu artık çok kolay bunu hesaplamak, hem adil hem de böyle insanları cezalandırmadan ödüllendirerek su tasarrufu sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu örneği o yüzden vermek istedim. teşekkürler Yani ben müsaade ederseniz yine bizden bir örnek vereceğim. Aa <gülüyor> <gülüyor> ee, ama siz de bilin. <gülüyor> e, bu e, çevre mevzuatı konusuna salonda mutlaka hakim arkadaşlarımız vardır. İşte 2012 yılında Çevre Bakanlığı bir işte AE yönetmeliği çıkardı. Atık Elektrik Elektronik Yönetmeliği. Hı hı. Ama biz mesela 2012 yılında Bolu ve Eskişehir'de iki tane geri dönüşüm tesisi kurmaya karar verdik. Yılın belirli zamanlarında eski ürünleri topluyoruz. Bu tesislerde geri dönüştürüyoruz. Ee, tabi bu bu sayede aslında az önce değindiğim o eskiden yani 20 yıllık e, 25 yıllık e, yüksek su tüketen e, çamaşır makinelerini, bulaşık makinelerini de aslında yok ediyoruz. Şimdi bu önemli. Yani hepimiz aslında az ya da çok şunu yapmışızdır ya da duymuşuzdur yani yeni bir ürün aldığımızda eskisini ihtiyacı olan birisine veririz. Yani bu buzdolabıysa Anadolu'nun bir yerine de gitse şebekeden elektrik çekmeye devam eder. Bu bir çamaşır makinesi ise de o da yine yüksek e, su tüketimine devam eder. E, bir şekilde ömrü e, son e, şeyine gelene kadar. Biz tabii bunları geri dönüşüm tesislerinde aslında yok ederek e, su tüketimi e, verimliliği açısından da önemli bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. E, evet bunun bize ciddi bir maliyeti var her yıl Şubat ayında bakanlığa gidip raporluyoruz. Bu kadar ürün topladık, bu kadar geri dönüştürdük diye ama bu ve buna benzer örneklerin daha iyilerinin bence olması gerekiyor. Hatta biz keşke diyoruz yani rakiplerimiz bunu aşan örnekler yapsa çünkü bu bir rekabet belki bir iki yıl geride kalırız sonra biz de onu aşmaya gayret ederiz. Bu tür uygulamaları da ben önemsiyorum. Bunu örnek vereyim istedim. Sorulara geçelim mi? Ne dersiniz? Merhabalar, öncelikle teşekkür ederiz böyle bir etkinlik için. Ben şunu çok hep merak ederim. Çeşitli sektörlerde biz işte sektörümüzde şu oluyor, bu oluyor diye örnekler veririz ve kalkayım galiba, zaten kısayım. <gülüyor> <gülüyor> Genellikle de örnekler hep yurt dışından veririz. İşte Hollanda'da şöyle yapılıyor, Almanya'da böyle yapılıyor. Oysa bizim ülkemizde de çok güzel şeyler yapılıyor ama hiçbirimizin haberi yok. E, yaptığımız şeyleri Saar Sultan'a bile duyurmak üzere bir çalışmamız var mıdır ve bunu nasıl yapacağız? Çünkü o yapılan şeyleri halk bildiği sürece daha çok sahipleniliyor ve, ve biz hep yurt dışından örnekler vererek ilerlemeyelim. Sizin projelerinizi nasıl daha çok duyuracağız? Aktivistler, ah, <gülüyor> yani mesela e Gerçekten özel sektöre bu fonda hayranım. Yani veya e, iletişimciler de çok iletişim yapıyor. Ama toplam kuruluşlarının genelde böyle iletişimci bütçesi olmuyor. Veya pek anlamıyor reklamla. Bilen biliyor e, ama kendimizi çok anlatmayı beceremiyoruz. Haklısınız. E, i̇letişimcilerden destekle. E, peki bir şey daha sorayım o zaman. Üniversite öğrencilerimiz bir şekilde dahil olmak. Yani yeni nesil çok canavar gibiler. Gönüllü çalışmaya hazır milyonlarca çocuk biliyorum ben. Evet. Üniversitelerle, ortak projelerle hem tarım alanında, işte ziraat fakülteleri, su ürünleri fakülteleriyle hem de iletişim tarafında çalışmalar yapmak mümkün müdür? Bununla ilgili bir girişimimiz oldu mu? Tabii ki birçok sivil toplum kuruluşu var. Bunlar e, sadece gönüllüleri organize eden sivil toplum kuruluşları bile var. Eğer e, meraklıysanız mutlaka ilgili bir yer bulursunuz. Bizim... E, bu sene yazın gelen stajyerleri ve gönüllüleri sıraya soktuk. Hepsi aynı anda girdiğinde ofiste çalışacak yer kalmayacağı için. Ve hepsinin çok büyük faydası oldu. Biz de onlara çok şey verdik. Ee, bu konuda bu çalışma yapmaya hevesli olması bile çok önemli. Çünkü farkındalık artıyor. Ondan sonra isterse e, gitsin İstanbul Büyükşehir'e birisine çalışsın, isterse kamuda çalışsın, isterse gitsin, gitsin en e, kesinlikle bir Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Aslında benimki çok soğuda değil belki de kafama takılan bir şey. Belki katkı. Ee, belki ben kaçırdım. Hep tarımda çok su harcanıyor diye konuştuk. Hayvancılıktan pek bahsetmedik. Acaba ettik mi? Ben mi kaçırdım? Yani aslında hani benim bildiğim aslında tarımın çok büyük bir kısmında hayvancılık için yapıldığı. Hani mısır dedik, domates dedik ama ne bileyim yemden bahsetmedik. Hani bunu gündeme getirmek istedim aslında. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sözde. Dur. <gülüyor> istediğim bir şey yok. Evet. Aşırı tüketimin ve işte e, suları kirletmemizin muazzam ekolojik bir zarar yarattığını bilsem de aslında bu tarafı beni çok şey yapıyor. Çünkü sağlık açısından da yani bir ailenin gerçekten belli miktar bir suya ulaşımı olması gerekiyor ve biz suya inanılmaz paralar veriyoruz. Ee, ve bu arıtma sistemini talep ederken aslında ben ne istediğimi merak ediyorum. Çünkü mesela bildiğim bir şey vardı. İngiltere'deki bu arıtma sistemlerinde hormonların arıtılamadığına dair ve şu anki Türkiye'deki arıtma sistemlerinin ne, yani nereye kadar neyi arıtabiliyoruz, neyi talep edebiliriz, işte e, maddi olarak şu anda yani daha yapılabilir arıtma sistemi nedir? Aslında bunu merak ettiğim için size sormak istedim çünkü talep ettiğim şeyi de bilmek istiyorum. O yüzden ilk başta sorun bu. Yani temiz suya e, erişim hakkı çok önemli. Sadece bu su yetmiyor. Zaten onu anlatmaya çalışmıştım ben. Ama çoğu zaman musluktan su akıyorsa bir sorun yok diye düşünüyoruz. Yani bir mesele yok gibi düşünüyoruz. Sadece öyle değil. Ee, hormonların sudan arıtılıp arıtılmama meselesini inanın bilmiyorum. Belki sizin böyle bir bilginiz vardır çevre maalesef olarak. Ee, ama o da çok önemli bir problem. Gerçekten kullandığımız ilaçlarla falan doğaya maalesef bunları e, deşarj ediyoruz. Ondan sonra bütün ekosistemin dengeleriyle oynuyoruz. Bunlar sonra temizlenirken ne derece temizleniyor. Çünkü maliyeti de arttıkça şey oluyor yani bir de hani su hakkımız kısıtlanmış oluyor. Belki fiziksel olarak değil ama ekonomik anlamda kısıtlanmış oluyor. Eğer parasını ödeyemezseniz suyu içemiyorsunuz veya musluğunuzdan su atmıyor. Suyunuz kesilebiliyor eğer faturanızı ödemezseniz. Bir hak olduğu gerekçesiyle suyun ücretsiz olması gerektiği söyleniyor ama şunu, şu ayrımı yapmak da çok büyük fayda görüyorum, su tamamen ücretsiz olursa büyük bir kriz yaşarız. Belli bir miktara kadar, yani insan hakkı beliriz, en temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için, günde mesela 50 litre gibi kişi başına, bu miktarın ücretsiz olması bence de doğru. Ama bu yaşadığımız dünyada ne derece imkanlı bilmiyorum, yani itopik geliyor kulağa, olmayacak bir şey değil ama Belki bu kademelendirmeli fiyatlandırmayla bunun üstesinden gelebiliriz. Yani tamamen ücretsiz olmaz da çok böyle küçük bir miktar olabilir. İnsan, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar olan miktarı. Onun üzerindeki ısraf dediğimiz kısmı çok yüksek bir fiyattan belirlenirse metre kübü bence büyük anlamda bir tasarruf sağlamış oluruz ve tasarruf sağlıyorsak yani dünyanın suyunu temiz tutuyorsak Zaten bedenlerimizi de temiz tutuyoruz demektir. Çünkü şeyi hep unutuyoruz yani bizim ülkemizde özellikle hani benim kapımın <gülüyor> öte yanında kirlilik olsun beni ilgilendirmiyor. Yani dışarısı kirliyse evin içi de temiz değil. Bunu anlamamız lazım. Sular kirliyse bizim vücudumuzun az önce siz dediniz yüzde altmışı su. Yani bunun içinde mikroplastikler yüzüyorken, bunun içinde hormonlar varken, bunun içinde ağır kimyasallar varken biz ne kadar sağlıklı olabiliriz ki? yani böyle bir şey mümkün değil. O yüzden iç dış diye bir şey yok. Öteki işte ben sen yok. Sadece su var, tek bir. Bunu böyle olduğunu hiç unutmadan davranmamız gerekiyor ki su hakkımızı şey yapabilirim ya yani, koruyabilirim. En temel insana hakkı. yaşam hakkının bir parçası. Sen bir ekmeğe sildin mi? Önceki yüzde yüzdenin değilim bu söyleyeceğimden ama benim bildiğim kadarıyla suya para öderken biz hizmet eden hizmete para ödüyoruz. Kimse hizmete değil. Yani belediyenin oraya bir baraj yapması, isabet hakkı taşıması, boru e, boru basımını onların yapması e, gibi bir ücret ödüyoruz. Yoksa aslında Türkiye'de gerek çift e, tarım için gerek içme suyu için doğrudan suya para ödemiyoruz. Onu da söylediğim, bir kaynak bulursanız bulunursanız onu içebilirsiniz yani. E, i̇kincisi arıtma konusunda e, ben öğrenciyken e, çok daha Standartlar e, zayıftı, yani pH belli bir düzeydeydi, yani neredeyse de her pH'den su içilebilir. İşte içerisindeki e, katı şeyler, toz e, dediğim, katıman e, oranı yüksekse, işte bir açıkarat Avrupa Birliği standartlarına yaklaştıkça, bunun içerisindeki e, ayıklama arttı. Ama Arjantin <gülüyor> her e, eklemeyi yükseliyor. E, i̇çerisinde pestisitler de var. E, Dediğimiz gibi hormonlar da var. Artı çok iyi riski getirdiniz. Kloru veriyorsunuz. Orada da yeni bileşikler oluşuyor. Yani koruma amaçlı yapılan şeyler de e, ya da Hı. onun yerine ozon kullanayım deseniz, ultradiyoluk kullanayım deseniz, farklı bez yöntemleri bunlar da para. O yüzden de e, bunlara karar verilirken olabildiğince optimum yani herkese olabildi içme suyu niteliğinde, banyo yapabileceğiniz niteliğinde suyu verelim. Yeter şeyle gidiyoruz. E, maalesef İçtiğimiz ternak sularında bile bunların olma ihtimali var, bunun hesaplanması bile çok güç oluyor. Ee, çok fazla ekonomik açıdan yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bir şey ekleyeceğim. Ee, sizin dediğiniz gibi evet o suyun taşınması için falan yapılan masraflar aslında vatandaştan ya da tırnak içinde müşteriden alınıyor. Yani suyu kullanandan, aboneden alınıyor. Ama bir yandan da şeyi düşünmeden edemiyorum, yani biz bir sürü vergi ödüyoruz, bu vergiler nereye gidiyor? Yani biz her seferinde para ödeceğiz, vergiler falan… Biz yani, vergi vergi Evet, çok. Yani bu su faturasına baktığımız zaman içinde pek çok şey görüyoruz. Yani suyun birim fiyatı da var onun içinde, işte az evet. önce söyledim şu anda İstanbul için 4, 4 TL, bir metrekübü için ama… Yani şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. ya yani ben vergi veriyorum. Bir yandan da işte faturanın içinde böyle o, o vergisi, bu vergisi. İşte bir sürü ekmaliyet unsuru çıkıyor karşıma. Bunu da sorgulamadan edemiyorum. Onu söylemek istedim. Ya ama bir şey ekleyebilir miyim? Eğer ekleyebilirsem. Oh. Ee, yani bunların şeylerin çok değerli düşüncelerini teşekkür ederim ama aslında bunların hepsini bir önüne, önümüze koyduğumuzda en... Çevreye az zarar veren şey arıtma suyu içmek midir? Yoksa o damacaların sürekli temizlenerek onlara yani temizlenen şirketlerden mi su almaktır? Yani burada bir tercih yapmak gerekirse nedir? Yani aslında e, kafamda sadece bir yönlendirmeye gidebilmek istiyorum bazı şeyleri bildiğim zaman. Aslında bu yüzden de soruyorum birazcık bu soruları şu anda. Yani en sağlıklısı... E sadece bir e, kaynaktan gelen suyu içmektir. İstanbul'da bu mümkün olmuyor çünkü gelen sular beklenmiş olduğu için belli bir oranda arıtma gerekiyor. Yani Tabi ki damacanalar bunlar başka e, parbon yüksek, plastik e, açısından sakıncalı, yıkanmışlıkla kullanılan sinyal sallar birçok şey var. O yüzden yine en sağlıklısı şebeke suyu e, çevre bakımından. E, ama aslında bizim yönetmeklerimizde de der ki doğal bir su var ise Hı. Orada yapacağımız tek şey sağlığa zarar vermemesi için bir dezanseksiyonla vermektir. Ama işin içerisine başka kirleticiler girdikçe mecbur kalıyorsunuz arıtmaya. O da standartlar yükseldikçe öğretme fiyatlarını yükseltiyor. Çok teşekkürler. Yani aslında içmesin bir havzalarına e, hiçbir şekilde kirleticinin girmemesi gerekir. Merhabalar, e, siz bir konuşmanın sırasında mesela düzceden su gelmesi yerine Mevcut kayıpların önüne geçilmesi gerekiyor dediniz ve ben açıkçası bu oranı duyunca şok oldum. İstanbul'da neredeyse dörtte bir dediniz. Ee, Türkiye genelinde de galiba yüzde kırk bu. Yani bu kurumlar bunu resmi olarak yayınlıyorken hiçbir önlem almıyorlar mı? Ya da bunu herhangi bir sivil toplum kuruluşu veya devletin bir denetleme kurulu bir şey yapmıyor mu buna? Yani bu bu kadar yayınlanacak kadar bariz bir bilgiyse buna hiçbir şey yapılmıyor mu? Ya şöyle, 2014'te bir yönetmelik çıktı, bu kayıpları azaltmak için. İşte her belediyeye belli bir kota ve belli bir süre verdiler, işte 9 sene içerisinde %25'e indireceksiniz falan gibi. Böyle bir yönetmelik çıktı ve hani aslında o yönetmeneğe uygun davranması gerekiyor belediyelerin ama ne aşamada hiç bilmiyorum. Çünkü sadece ben bilmiyor değilim bence, hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. <gülüyor> Dolayısıyla bunların takip edilmesi de lazım. Şimdi vatandaş bilmez iken, yani ben bir araştırmacı olarak ben bile ne olduğunu bilmezken bunun biz takibini nasıl yapacağız? Yani çünkü şeffaflık o, o kadar önemli ki bu işlerde. Eğer takibini yapamazsanız yöneticileri aslında istediklerini yapma yönünde teşvik etmiş oluyorsunuz. Yani istediklerini yapabilirler. Kimse ne hesap soruyor ne kimsenin bir başka bir şeyden haberi var. Bunun olması gerekiyor. Yönetmeliğe göre böyle bir şey var. Ama %25'e indirilecek diyor e, o yönetmelikte. Dikkatinizi çekelim. %25'e indirmek. Nasıl bir e, oranda su kaybettiğimizi siz hesaplayın. Zaten Meysel dediği gibi %50 ile %55 arasında diyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre %46 bir şey. 46.3'tü galiba. böyle bir şeydi. E, o yüzden hani vatandaşlar olarak bence bizim bir baskı uygulamamız gerekiyor. Yani en azından baskı da değil bu. Bilme hakkımızı kullanmamız lazım. Vatandaş olarak bizim olup bitenden haberdar olma hakkımız var. Yani anayasa hak bu yani. Nasıl bir çevrede yaşıyoruz, nelerden etkileniyoruz, ne yiyoruz, ne içiyoruz, bunları bilmemiz lazım. Bununla ilgili taleplerimizin olması lazım. Kent konseylerinde çok rahat tartıştı bir konularda, evet, evet. her yıl gündemde olan bir konu aslında. Evet. Yani. Yerel yerel yönetimden de çok rahat aslında baskı oluşturulabilir, takip edilebilecek, özellikle kent evet, çok evet. da konuşuluyor bile bunlar. Evet çok da konuşuluyor. Siz duyun. görüyorum sizde. Merhaba. Ben şunu merak ediyorum. Su, ürün, su ürünleri denizlerde avlanma konusunda ülkemizdeki koşullar nasıl? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? O, o konuda Hı. çok fazla Yanlış yere geldi. Yok yok <gülüyor> <gülüyor> yo, yo, çok. <gülüyor> o kadar güzel bir soru ki e, çünkü evet, biz doğru. hep böyle içtiğimiz suya evet, su doğru. diyoruz. Doğru, doğru. Su biliyorsunuz bizim gezegenimizde 3 ayrı halde var. Her yerde var, bedenlerimizde var, dışarıda var. E, o yüzden hani böyle denizler ki dünyanın yüzeyinin %75'ini falan herhalde yani 4'te 3'ünü kaplıyor. Biz ona rağmen denizlerden çok bahsetmiyoruz. İyi ki sordunuz. Bununla ilgili ülkemizde ne gibi yönetmelikler var bilmiyorum. Bir şeyler var tabii ama ne derece regüle ediliyor bilmiyorum ama bu balık çiftliklerinin veya denizdeki bu çiftliklerin, akuakültürün çok ciddi zararları var. Yani çünkü antibiyotik kullanımı var işte, yem kullanımı var. Ne bileyim işte hamsileri tutuyorlar büyük miktarlarda. Biz yiyeceğimize bu balıkları yediriyorlar. Sonra biz o balıkları yiyoruz falan. Böyle garip zincirler oluşmuş durumda. Ve bir yandan da hani balıkçılığı, geleneksel balıkçılığı yok eden bir yanı da var yani. Çünkü gittikçe tekelleşiyor, büyük şirketler her yeri kaplamaya başlıyor. Çok da çirkin görüntüleri var. Ben baktığım zaman mesela şey gibi, militar bölgeler gibi görüyorum. Sanki orada bir askeri bölge suyun yüzeyinde yapılmış gibi. Yani hiçbir anlamda olumlu bulmuyorum. Yediğimiz balıkların da insan sağlığı açısından iyi olduğunu düşünmüyorum. Temiz olabilir belki ama içi... Ee, ne bileyim işte bakteriye karşı çok o, rezistant, e, pardon antibiyotiklere karşı çok böyle dirençli, bakterilerle dolu falan diyorlar. Bunun e, halk sağlığı boyutu var yani bununla ilgili belki eklemek istiyorlar. Denizlerdeki e, arıtma koşulları ya da e, bir biçimden aktarılan ee, atıklar. Tabii. Bunlar e, suladaki yaşamı etkiliyor, üyelerinde depolanıyor. Çok sayıda çalışma var balıklardaki kuşun birikimi veya su kuşlarında e, birikim gibi. E, bunlar Gıda zincirinin içerisinde, besin zincirinin içerisinde dahil oluyor. Ya yani değişikliğinin farklı bir boyutu daha var, getirdiği bir daha var. Isınmayla da birlikte istilacı yabancı türler de gelmeye başlıyor. Yani, Akdeniz e özellikle evet, bu sene. Evet. Diğer de var. Ee, yani yaşam alanları değişmeye başlıyor. Ee, yani şey eskiden beri var, su ürünlerindeki sirlenme, e, özellikle de standartların standartlarımızın mevzuakımızın zayıf olduğu dönemlerden bu yana çok ciddi bir e, birikme oldu. Deniz tabanlarında e, oluşan çamurlardan hala sarım var. Yani biz bugün tamamen e, bütün deşarjları kessek bile denizin tabanından sarılmaya devam edecek. Kirleticiler de var. O yüzden, e, evet, vaat bitirilenme, artı yaşam alanları etkileniyor. Bu iklim değişikliğiyle birlikte biraz daha zora girecek. E, bir şekilde uyum sağlayacaklar ama o oluşan yeni e, türler bizim tercih ettiğiniz türler mi olacak? Yoksa kaç, kaçtığımız türler mi olacak? E, o konu biraz geçirir. Arkada biz. Merhabalar. Ee, ben e, suyun suya mı ücret ediyoruz yoksa e, bu tesisatları mı ödüyoruz noktasında bir katkıda bulunmak istiyorum. Kentten değil ama e, Taşra'dan bir örnek. Benim küçük bir bahçem var Gelibolu'da. E, orada artezzane kendi imkanlarımla bir su kuyusu açtım ve öyle bir yönetmelik çıktı ki tarımsal sulamanın da ücretlendirilmesi yönünde ve hani benim açtığım artezzane. Sular İdaresi gelip bir saat bağlayıp kullandığım suyun parasını alacak. Yani dolayısıyla sudan da para alınıyor. Yani yönetmelik hazır ama henüz yürürlüğe girmedi bildiğim kadarıyla. Yani henüz saatim yok. Ücretsiz yapabiliyorum bunu ama bedava suyum var. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. ederim. efendim evet. Bu tarafı çok ihmal ettik evet. <gülüyor> <gülüyor> önceek teşekkür etmek istiyorum ben ve bir katkıda bulunmak istiyorum. Özellikle e, su kaynak ve kapasite yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanıyorum Hatice Hanım söylemiş geçtiğimiz yüzyılda dünyada e, sulak alanların %70'ini biz kaybettik. İstanbul'a baktığımızda da bundan 20 yıl önce 30-35 metrede biz yeraltı sularına rastlarken şimdi 300 metrelerde rastlayamıyoruz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bununla birlikte e, nasıl değerlendirebiliriz, ne yapabiliriz noktasında şimdi dünya artık mavi su, yeşil su dediğimiz, gri su dediğimiz kavramları tartışıyorlar. Yani biz yeşil su dediğimiz bu yağmur suyunu eğer doğru kullanabilirsek aslında kaynak yönetiminde artı bir e, katkıda bulunabiliriz. E, dünyada bunu nasıl yapıyorlar? Örneğin parkların, bahçelerin altına. Ee, yağan yağmuru suyunu bir şekilde depolayarak en azından işte bu atık suların ya da e, işte tuvaletlerde kullandığımızda, park bahçe ve sulamada kullandığımız suların kullanılmasına sağlıyorlar. Bu olabilir. Bir de e, aslında toprak kirliliği çok önemli burada. Yani suyla gelen toprak kirliliği, bu tarımla alakalı yine Hatice Hanım siz söylediniz. Burada da şimdi Avrupa'da e, e, vertical farm yani dikey, e, dikey çiftlikler kuruyorlar artık hani topraksız üretim yapıyorlar belki bununla ilgili e, bir şeyler yapılabilir mi onu bilmiyorum e, bir de şunu söylemek istiyorum yani iklim değişik dediğimiz aslında önümüzde şu var artı yani, iki e, artı dört derece ısınması beklediğimiz bir e, sıcaklık var dolayısıyla bunun bize geri dönüşleri var yansınmalarını görüyoruz örneğin 2017'de e, Sanıyorum Temmuz ama 27 gibi da herhalde. Bir dolu yağışı 15 dakika yaşadık. 180 bin aracımız e, zarar gördü falan filan. Kentselleri oluştu gibi gibi. Bir sürü bir sürü şeyler var. Bununla birlikte e, buzular eriyor. E, buzular eriyor. Biz Bangkok'u bekliyorduk aslında bir 10 sene içerisinde sular altında kalacağını. Ama yapılan son yeni çalışmaları söylüyor ki İstanbul'a tehlikeler altında. Yani belli alanlarının su altında kalma durum var. Dolayısıyla su dediğimiz aslında evet içme suyu kaynak yönetimi kapasit olarak çok önemli. Ancak suyun bize eğer e, doğru kontrol edemediğimizde bir akut çok bir yani bir kronik stres gibi geri dönüp vurma şansı da var. Dolayısıyla e, hep birlikte doğru paydaşlarla, doğru aktörlerle e, doğru bir yolda ilerleniyor olması lazım. Teşekkür ediyorum. İnşallah da güzel bir başlangıç olur. Sertaş Durhals, UNDP. Organizasyonunun da bir parçası olarak ben birkaç ekleme yapmak istiyorum müsaadenizle. E, UNDP'de hala hazırda büyük bütçeli 26 milyon euroluk bir belediye hizmetleri, e, belediye altyapısı projesi yürütüyoruz. Bunun bir parçası da su. E, Hatay'da bir halihazırda hazırda atık su arıtma tesisi inşaatı yapıyoruz ve ya, bitmek üzere. E, hanımefendi az önce hani o kadar olumlu şeyler oluyor nasıl anlatıyoruz? Doğru olumlu şeyler oluyor. Özellikle atık su e, konusunda... Yani hala Türkiye'de 700'e yakın belediyelerde atık sarıtma tesisi var. Yeni tesisler özellikle şu anda bizim yaptığımız tesis Çevrecik Bak Bakanlığı'nın bir çıktısı var. Yani çıktı suyunun merkezden görebiliyorlar ve çıktı suyunun kalitesini merkezden izleyebiliyorlar. Suyun kalitesi düştüğü anda o tesisi uyarı yapabiliyorlar. Böyle bir sistem var Çevrecik Bakanlığı'nda. 2023 hedefleri kapsamında da 1500'e yakın tesis yapmayı taahhüt ettiler planlıyorlar. Şu anda hem e, uluslararası fonları da bu şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Bunlar güzel haberler aslında. Biz Hatay'da bir tane tesis yapıyoruz. Devlet, belediye kendi imkanlarıyla bir tane daha yaptı. Geçenlerde İPA fonlarıyla Kırıkan'da bir tane daha yapıldı ve artık havza temizlenmeye başladı ve temizlenmeye başlayacak en azından. Yani benim benim katkım şu, güzel şeyler oluyor, yapmaya çalışıyoruz biz de, özel sektörde, siz de, devlette. Belki büyük resmi görmekte zorlanıyor insanlar ya da devlette aynı şekilde. Ee, aslında hedefleri net koyup Türkiye'de 1500 tesis ihtiyacım var. Evet, 1500 tesis ihtiyacı varsa buna ne kadar sürede ulaşabiliriz? Buna 50 senede ulaşabilirsiniz. Buna önümüzdeki 5 senede de ulaşabilirsiniz. Ee, yapılan tesislerin kalitesi önemli tabii. Ya yani şöyle, yani çalışan 600 tesisin, yani hali hazırda olan Ergen Havuzası'ndan bahsettik. Orada bir tesis yapıldı yeni 2 yıl önce. Bitti, atık soğutma tesisi. Çalışmıyor. Ya bu çok önemli bir nokta galiba. Hani sürekli elektrik harcadığı için ya da yatırımı para. Yani dolayısıyla yani katı atık yönetiminde de öyle bir şey var ya hani evet onları dönüştürebiliyoruz ama dönüştürmek nasıl bir su kaybı, nasıl bir elektrik kaybı. <gülüyor> galiba hani orada da bir ister istemez bir yani işte bu karneleme ve bu ister istemez o rakamlama hani ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz. Ne kadarı zaman anlamında da galiba hani bir, bir tarafta öyle bir puanlama ve değerlendirme de çok açık bir şekilde yapılmalı ki yerlesin kültürü. Aslında bununla ilgili, bununla ilgili bakanlığın bir mevzulatı var. Ee, onun belki biraz geliştirilmesi gerekir. O da şöyle, eğer bir arıtma tesisiniz var ve alıcı ortama veriyorsanız, bakanlığın e, limitlerinin altında ise arıtma tesisinin sayacını ayırdığınız zaman, arıtma tesisinin elektrik masrafının yarısını e, alıyorsunuz. Bakanlıktan geri alıyoruz. Geri alıyoruz. Ya da eksik ediyoruz. Evet. Ee, burada yani bence eksik olan sadece alıcı ortam için olmamalı bu. Hı hı. Yani herhangi bir arıtma tesisiniz var, Bakanlık tarafından, çevre il müdürlükleri tarafından sıkı denetlenir. Evet. Tabi tabi. Hem bu konuda da yanıtlı olacak. Ee çerçevedecek Arta Birliği'nin halkalar ölçeğinde bir e, yönetmeyi öngördü ve halka komisyonları kurulmasını tavsiye etti. Tüm arta buna doğru dönmek için de buna dönmeye çalıştı. Ve bir su puanını çıkararak halka e, basında e, komisyonlar kurmayı denedi. Su puanını bir onaylanmayınca bari dediler ki yönetmenin eteviyle yapalım ve halka için bir su komisyonu kurmaya çabaladılar. Hatta ihlalde de komisyonlar kurmaya çalıştılar. Bu komisyonda sektör konusucuları yani tarım, politikler, sanayiciler hatta diğer oh, okay. sivil toplum konusucuları da yer alacaklar. Ve su konusunda bir kararları dolarla alacaklar da. Maalesef, hala sorunlar işletemedi. Yani hala tam yürümüyor. Ama hiç olmazsa o komisyonda şunda tartışma izahı olacaktır. Mesela Su kirli geliyor. Ne acıkan kirli? İşte koptor açısından çok yüksek. Neden? Hayvancılıktan geliyor, ya da evet. yaratöründen geliyor. E o zaman bu gelmeden önce yukarıdaki nereyi daha bülte etsek, bir e, orman oluşturursak su daha gelmeden aşağıya o koptor, onu yukarıda tutarak bunu mümkün mü? Bunu çiftçilerle yapabilir miyiz? Hayvancılarla böyle bir işe tartışabilir miyiz? Köy muhtarlarıyla böyle bir çözünü gidebilir miyiz? Senin şansı olacak. Yani ama maalesef bu planlama bir türlü çıkmıyor. Maalesef bu tip önerileri getiren kurumun bile kapanması tartışılıyor. E, o yüzden biraz ilerledik şu olarak ama yeri gitmekten bile korkuyorum ben doğrusu. Yani bu tarafa doğru da baktığımda ben... Evet, <gülüyor> yine de iyi şeyler doğuyor. <gülüyor> yani çok Sizin... karamsar olmamak lazım onu söyleyeyim. Çok özürüm. Bir sorumuz, bir sorumuz daha var o son soru. Olur mu? Son soru topladı. Son, son sorumuz ee, çok kısa alabilirsek o zaman. Benim aslında sorumda da de eklemek istediğim bir şey var. Özellikle suyun tasarrufu, atık su vesaire bunlardan çok bahsettik. Bir de atık suyun geri kazanımı var. Yani aslında biraz da bununla alakalı devletimiz aslında son zamanlarda bununla alakalı teşvikler vermeye başladı. Bunlar %10, %15 gibi ebatlar da yani boyutlara da varabiliyor. Ee, ben de o zaman güzel haberler vereyim. Ben de bu arada proje mühendisiyim, çevre mühendisiyim. Çalıştığım firmada birçok sanayi tesisinde, toplu konutlarda bu yeni yapılan rezidanslar vesaire, bunlar huzurevleri, yurt projeleri, yani toplu cene, insanların yaşadığı yerlerde bu uygulamalar yapıyoruz. Gri su arıtma, yağmur suyu arıtma, bunu gibi ve bunların işletme maliyetleri sanıldığı gibi çok yüksek değiller. Bir, bir ya da iki yıl içerisinde kendini amorta edebiliyor. Ee, ama bunun tabii nasıl olması lazım? Yaygınlaşması lazım. Belki bununla alakalı e, daha çok işte medyada ya da sivil toplum kuruluşlarında vesaire insanlar bilinçlendirilebilir. Teşekkür ederiz. Hayır, Son soruyorum Çok içimde kaldı. Arkada bir arkadaş. Son, onu artık sonra bir araya gelince sorarız. <gülüyor> İlk olarak çok teşekkür ediyorum. Biz üniversite öğrencileri olarak buradayız. Arkadaşlarımız da YTB Üniversitesi'nden geliyoruz. Yani böyle bir ortamda bulunabilmek bizim için gerçekten çok güzel bir duygu. Ve de bu konuları konuşabiliyor olmak, bunları dinleyebiliyor olmak bile çok güzel bir şey. Benim sorum şöyle olacak. Öncelikli olarak Akgün Hanım'a sormak istiyorum. Bu Saldağ Gölü'nde yaşanan vahşet hakkında biz üniversite öğrencileri olarak ne yapabiliriz? Yani gençler olarak. Genel bir kısıtlama içerisine Allah. sokmak istemiyorum ama... Şimdi böyle kimseye ne yapacağını söyleyecek şey de değilim ben ama konumda değilim. Ama gündeme gelmesini sağlamak lazım herhalde üniversite öğrencileri olarak sizin yapabilecekleriniz bunlar. Yoksa orada çok ciddi bir hani yönetimsel kriz var. Bunu da ancak hani toplum olarak bir baskı uyguladığımızda yetkililer bizi dinliyor. Onun dışında yani bizim ta buradan yapabileceğimiz çok bir şey yok gündemde tutmak önemli. O yereldeki aktörlerle bir araya gelebilmek önemli. Kaz da olduğu gibi. Kesinlikle. Ki e, sabah yaşanan depremden sonra sürekli deprem haberleri üzerinden ilerliyoruz. Saldağ Gölü bir ay önceki olaydı, onun üzeri kapatıldı. Yani sürekli gündem, yani, gündem değişilmesi... Gün bile değişiyor. Gündem. Evet, kesinlikle gün içerisinde değişiyor. Benim yani ya da ekibimin... Ee, yapmak istediği de biz nasıl katkı sağlayabiliriz? Mesela hanımefendi de söylemişti. Yani öğrenciler olarak nasıl katkı sağlayabilirler? Böyle ekipler var mı? Böyle ekipler var lakin biz sesimizi duyuramıyoruz. <gülüyor> en çok e, bizim üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi bu. Çünkü biz bir şeyler yapmak istiyoruz lakin bize yol açılmıyor veya da yolumuz kapatılıyor. Yani siz e, açacaksınız. Sivil toplum yolu <gülüyor> hiçbir zaman kapatılamaz. Ya yani onu da emin Hani içinde bir istek olduğu sürece yani ne için mücadele verdiğini biliyor sanki biliyorsunuz e, kapanmaz çünkü şey de var yani mesela şu anda iklim e, kriz için biliyorsun e, Atlas Selin iki tane Türkiye'den evet. temsilci arkadaşlarımız var Great da işte okulu işi gücü aileyi bıraktı dünyaya geziyor yani dolayısıyla eğer böyle bir e, canımızı yakan bir mevzu mutlaka sizin de oluyor ve bunun gibi binlerce örnek var sadece Türkiye'de dünyanın her tarafında. Ya dünkü konuşmasını belki takip etmişsindir e, zirvede, Birleşmiş Milletler e, evet, bölgesinde. Tamam, yani dolayısıyla aslında sadece bizim için değil, dünya için böyle bir problem var ve bu hepimizin problemi olduğu için burada konuşuyoruz. E, sizin e, özellikle nesilde Z kuşağı artık hatta alfa kuşağı diyelim, ondan sonra onlar için de bence çok acayip bir fırsat var özellikle bu çağda. Çünkü artık sınırlar yok. Artık her yerden birbirinize ulaşıp bir arada olabiliyorsunuz. Greta'ya bugün özelden mesaj attığında karşılık verebilir falan. Öyle öyle bir durum var. Yani dolayısıyla bir şeye dikkat çekmek istediğimizde Selin mesela Kaz Dağları'ndaki meseleye İsviçre'de bir zirveye katıldığında Greta'dan rica ederek dikkat çekti ve o videoyu çekip bir anda herkesin duymasını sağladı Kaz Dağları'nı. Sonra Kanada Büyükelçiliği bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladı ve yani insanlar harekete geçti. Ya sadece o değil tabii birçok etki. Yani dolayısıyla aslında hayallerle sınırlı. Kimse bizi o tarafta sınırlayamaz aslında. Teşekkür ederim. Güzel. Çok arkada bir son sorumuz varmış. Çok özür Sıra baba. Sıra baba. Sıra baba. Ee, teşekkür ederim, son sorma izin verdiniz. Ee, öncelikle katılımcılara bu zor mekana e, gelişleri için teşekkür ediyorum. E, çünkü zor bir yer, merkezi bir yer değil. E, Tabi toplantı her yerde yapılmalı fakat e, belki e, farkındalığa daha çok ihtiyacı olan yerlere de öncelik verilebilir AVM yerine. E, birkaç şeyi hızlıca e, sormak ve söylemek istiyorum. E, kolaylaştırıcı olarak siz e, yapılacak tesisler, artma tesislerinin e, çevreye verebileceği zarardan bahsettiniz ama şeyde e, açıllık ettiyseniz beyefendiye de bu soru yöneltilebilirdi. Eski-yeni e, dönüşüm e, yapılan çamaşır makineleriyle ilgili olarak e, dönüşüm da Su tasarruflu bir sistem ee, yoksa e, yeni üretim mi daha, bir yandan da daha, daha su tasarruflu yöntem? Bu konuda da bilgi verirse sevinirim. Bir de e, öneri anlamında, e, e, şimdi konumuz su elbette ama e, asıl konumuz iklim değişikliği. Onun bir parçası olarak buradayız, konusu e, ana tema olarak. İklim değişikliği içerisinde karbon ayak izi söz konusu. Burada karbon ayak izinin, karbon emisyonlarının %70 küsüründen sorumlu olan bir hayvancılık sektörü söz konusu. Ve tarım alanlarının yaklaşık %80'i civarı da bu anlamda kullanılmakta kullanılmaktadır. Ciddi bir öneri anlamına gelmedi, geldiğini düşünmüyor musunuz artık? Vegan beslenmenin diye sormak isterim. Ee, biz e, ürünleri tasarlarken daha az enerji tüketen ve daha az su tüketen e, ürünler olması konusunda özen gösteriyoruz. E, ayrıca konuşmamda ifade ettim. 1995 yılından beri Avrupa'da, 2001 yılından beri de Türkiye'de bu konuda e, regülasyonlar var. O regülasyonların zaten e, altında ürün yapmak mümkün değil. Ama burada tabii maharet hem yeni ürünleri daha az su tüketecek şekilde tasarlarken bu tür böyle geri dönüşüm faaliyetleriyle de yüksek su tüketen ürünleri de piyasadan aslında toplayıp yok etmek makul bir çözüm olarak geliyor. Teşekkür ederiz. Toparlamak ister misin? Son soru hem vegan ile ilgili bir toparlama olmuş olur. Evet oraya da e, ekleyeyim. Teşekkür ederim. Herkese çok teşekkürler. E, olabildiğince hızlı e, toparlamaya çalışacağım. Bana da bu görev düştü bugün bu toplantıda. İsmim Güneş'in Aydemir. E, çok uzunca bir süreden beri e, 25 seneyi geçti. Doğa koruma ve e, doğayla uyumlu yaşam konusunda Sivil toplum örgütlerinde çalışıyorum. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bugün bu iklimce sohbetler serisinin de işte kadar danışmanlarından bir tanesi olarak buradayım. Şimdi bilenler bilir, ben bütün bu konuşmaları böyle gerçek hayattan kendimin bizzat yaşadığı hikayeleri anlatarak başlamayı seviyorum. Ee, hikaye ederken çok uzun değil, çok kısa. Su ile ilgili e, kırsalda nasıl oluyor bu işler, suya nasıl bir değer veriliyor onu anlatmak için e, iki tane anımı paylaşacağım sizinle. Bunlardan bir tanesi ben, aslında ikisi de aynı yerden, e, kazalarında yaşıyorum. E, Kazalarının Dağları'nın... E, Edremit körfezine bakan yüzünde bir ufak e, kasabada yaşıyorum ve e, yukarıda, dağda, e, yaklaşık 10 kilometre yukarıda e, bir eğitim merkezimiz var. E, orayı yönetiyorum e, ve yıllar önce, bundan yaklaşık 15 sene önce orayı inşa ettik biz e, ve orayı inşa ederken e, öz kaynaklarımızla yapmıştık ve e, tabii ki bir noktada su gerekti. Yani oraya su bağlamak gerekti. Ve köylüler, yukarıdaki köy e, suyu vermek istemedi. Araziyi satıyorlar ama su vermiyorlar. <gülüyor> e, şöyle, köylüler, köylüler her şeylerini verirler misafirleri için, kapılarına gelen birileri için, e, konuk ettikleri için. Her şeylerini verebilirler. Suları hariç. Sularına söz konusu olduğu zaman e, kesinlikle e, çok kıt bir kaynak olduğunu Farkındalar ve çok büyük zorluklarla dağdan getirmişler zaten bütün o boruları elle çapa ile kazarak e, getirmişler köye e, ve çok kıt bir kaynak olduğunu, çok orantısız bir kaynak olduğunu yani yılın belli zamanlarında en çok suya ihtiyaç olan zamanda su yok, en e, az ihtiyaç olan zamanda var. E, dolayısıyla çok e, saygılı davranmak zorundalar ve çok vahşileşebiliyorlar. Ve biz Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'ne dedik ki buraya insanlar gelecek, burada eğitimler verilecek, toplantılar yapılacak ve susuz nasıl olabilir? Bütün köyün e, her hanesinden bir kişinin katıldığı tek, ilk ve tek toplantı bize su verilip verilmemesiyle ilgili karar toplantısıydı. <gülüyor> ve sonunda e, dedik ki biz kullandığımız suyun parasını ödeyeceğiz. O su dağdan geliyor. Evet biz o suyu getirmek için hiçbir şey yapmadık. Siz yaptınız. Biz o suyun parasını ödeyeceğiz. Bir saat taktıracağız. Gelin okuyun. Biz parasını ödeyeceğiz bu suyu dedik. Ve o şekilde kabul ettiler. İkincisi, bu da Çamtepe'nin üstündeki köyde anlattığın hikaye. Altında da bir köy var. O köyde bir Türkmen köyü. Türkmenler için ağaçlar, sular kutsal. Yani öyle kağıt üstünde değil, bayağı kutsal. Ee, ve konuşurken e, gene Çamtepe e, binasını konuşuyorduk köydeki teyzelerle. Dediler ne yaptınız siz orada, nasıl bir bina yaptınız? İşte anlatıyoruz damı düz, toprak, kendisi taş, geleneksel usulle yapıldı vesaire vesaire. E, ve dedik sularını ayırdık. E, kirli suyuyla, kahverengi suyuyla, gri suyunu ayırdık ki daha çok kullanabilelim. Ee, arıtabilelim, kullanabilelim. Ve bunu da dedik örnek olarak göstermek istiyoruz insanlara. Biz de öyle yaparız dedi kadın. Nasıl yani dedik? Biz de, biz de suları kesinlikle karıştırmayız. Çünkü iki suyu birbirine karıştırmak günahtır dedi. Yani böyle bir e, inançları var. E, bunun günah olduğunu düşünüyorlar. E, ve e, evlerini yaparken ee, o iki suyu ayırıyorlar. Ee, şimdi öncelikle e, verilen bilgilerde aslında herkesin e, değindiği biz su fakiri bir ülkeyiz. Önce bunu bir kabul etmemiz lazım. İşte üç, üç yanı sularla kaplı, şey, denizlerle kaplı, şu kadar ırmakları, gölleri falan sulak alanları olan bir ülkeyiz. Ama aynı zamanda biz su fakiri bir ülkeyiz. Çünkü bizim topraklarımızda çok uzun yıllardır tarım yapılıyor. Çok uzun yıllardır sulama projeleri yapılıyor, çok uzun yıllardır yerleşimler var ve çok kötü kullandık bu kaynakları. Ee, biz su fakiri bir ülkeyiz. Gittikçe de bu su krizinin içindeyiz. Daha da e, rakamlar diyor ki gittikçe de e, zor bir zamana geleceğiz. Özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da. Ee, Suyu e, biz e, bu kadar nadir bir kaynağı ve çok kıymetli bir kaynağı. Ee, şu ikisi, bir soru sorayım. Yemek yemeden kaç gün yaşayabiliriz? Bunu bilen var mı? Çok. 40 gün falan yaşanıyor. 40 gün. Su içmeden kaç gün yaşayabilir? 1 bir. bir galiba. Bir bir bir ya da işte daha da arttı mı? Böbrek Hı. sorunları çıkmaya başlıyor, değil mi? Bu depremle öğrenmiştik bunları. Ee, yani çok kısa bir süre su içmeden e, yaşayabiliyoruz. Bu kadar kıymetli bir kaynağı biz bir kere aşırı kullanarak, gereksiz kullanarak harcıyoruz, miktarını azaltıyoruz. Artı içine pek çok kimyasallar, işte hormonlar, antibiyotikler, mikroplastikler, gerçek plastikler, büyük plastikler ataraktan kirletiyoruz. Geri dönüşsüz olarak üstelik temizlemek için de başka kimyasallar ve bir takım Endüstriyel süreçler tanımlamamız gerekiyor. E, dolayısıyla e, bir kere e, böyle bir kullanım biçimimiz var. E, ek olarak bu su sanki sadece bizimmiş gibi davranılır. Halbuki bu suya ağaçların, işte canlıların, diğer canlıların, bakterilerin, fotosentez yapan bitkilerin, gıdamızı üreten e, yeşil, Bitkilerin, onları yiyen ineklerin de ihtiyacı var. Ee, ama e, biz sadece kendimizinki e, gibi e, düşünüyoruz. Doğal, do, dolayısıyla doğal alanların tahribatı burada e, gündeme geliyor. E, kaldı ki zaten e, bize bahşedilen su ve bize e, gelen, onun da gelecek. <gülüyor> e, e, aldığımız e, suyu da son derece verimsiz bir şekilde Temin ediyoruz. Kaçta kaçını kaybediyoruz? Dörtte birini. Dörtte, İstanbul'da birini tabii, Türkiye'de e, yarısı. dörtte birini de sokaklara döküyoruz, yerlere saçıyoruz. E, yani zaten böyle bir kullanım e, hoyratlığı içerisinde e, bana kalırsanız bayağı bir hak ediyoruz biz bu <gülüyor> kuraklığı e, diye aradan da reklamı geçmiş olayım. Ee, kirlilik e, oldukça yoğun. Dedik işte mikroplastikler vesaire. Ben burada çok etkilendim. Ergene Nehri'nin ismi mi değişti dedim. Yok. içinden akan sıvı su değil. Yani, A4. A4 diyorlar. Suyun ismi değişmiş. Yani bunu gerçekten büyük harflerle bir yerlere yazalım. E, suyun, e, nehrin ırmağın e, suyunun ismi A4 olmuş. E, çok Önemli bir e, konu bana kalırsa. E, ve e, suyun bir maliyeti, e, evet pardon, e, tarımda e, kullanılıyor, kentsel e, alanda kullanılıyor, sanayide kullanılıyor. E, şimdi bütün bu konuları ayrıca iklimce sohbetlerin başka sohbetleri olacak, 3 sohbet daha olacak. O sohbetlerde ayrıca ele alacağız. Ama e, evet suyun çok büyük bir kısmını tarımda kullanıyoruz, sanayide ve kentsel e, kullanımda kullanıyoruz ve kirletiyoruz. Yani kullanmak demek birazcık boğulmuş oluyor. E, boşa kullanmak ve kirletmek şeklinde. E, suyun maliyetinden bahsettik. E, ve bir su ayak izinden, gizli sudan bahsettik. Yani kullandığımız her ürünün içerisinde ya da aldığımız her hizmetin içerisinde gizli bir su ayak izi var. Su harcanıyor. Örneğin bir işte kot pantolon üretilirken 14 ton muydu neydi yani ben o rakamları kafamda tutamıyorum ama böyle astronomik rakamlar var. E, su kullanılıyor. E, ve biz bunu aslında günlük yaşamımızda e, kullanıyoruz. Bu noktada e, şimdi birazcık şeylere gelelim. Ne yapmamız gerekiyor? Bir kere bireysel olarak bilgileneceğiz. Bilgilenme hakkımız var bir bilgilenme sorumluluğumuz var. Yani artık bu sorumluluktan birileri bizim için bunları denetlesin, yapsın. Böyle bir şey yok. Bu sorumluluk ve bilgilenme hakkını kullanmak, bunu istemek bizim görevimiz. kotun bedeli. Evet. Bir kilo bifteğin 15 bin litre su, bir kilo elma 70 litre, bir kilo peynir 5 bin litre su, bir kilo tavuk 4 bin litre su... İki yumurta 400 litre su, bir kilo şeker 1500, 1500 litre su, yarım pet şişe su ise 5,5 litreye tekabül ediyor. Evet. Bu gündelik su tükettirmemiz aslında. Evet yani bu bilgiler de her yerde var aslında. Bunları bilmemek ee, bir özür değil. Bunları bilmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla bu bireysel bir sorumluluk ki zaten verilen örneklerden işte bu sorumluluğu hisseden, CEO'ların, bu sorumluluğu hisseden yerel yöneticilerin, bu sorumluluğu hisseden işte kamu görevlilerinin ne kadar önemli işlere imza atabildiğini de örneklerden gördük. Etkisi çok büyük işlere imza atabiliyorlar. Ve belediyeler, belediyelerin çalışmaları. Dolayısıyla bu bir bireysel sorumluluk. Bireysel sorumluluk yetmiyor günümüzde. Artık o bireysel sorumlulukla aslında biz süreçleri, politikaları, karar vericileri zorlama noktasına gelmiş durumdayız. Bunu yapmadığımız zaman o bireysel sorumluluk çok işe yaramayabilir. Yani ben bunu yaptım, işte pet şişe kullanmıyorum, matarayla su içiyorum yeterli bir şey değil. Bunu bir hareket haline getirmek, bunu politik bir duruş haline getirmek durumundayız. İkincisi... Dendi ki planlar var, çözümler var, biliyoruz bunların hepsini. Bunların zorunlulukları da var, kanunlarda yazıyor. İşte arıtma tesini çalıştırmak zorunda, bize temiz su vermek zorunda, ama uygulanmıyor. Uygulama zafiyeti var. Bunu yapmakla görevli kocaman bir devlet kurumu var, e, iki devlet kurumu var. Biri tamamen planlıyor, öbürü uyguluyor, ama uygulamaya gelince günlük e, öncelikler. Ilkelerin önüne geçiyor. Hatta kanunların, yaptırımların önüne geçiyor. Demek ki burada sistemik de bir sorun var. <gülüyor> sistemik sorunun bir tanesi de şeyle alakalı. Aslında tamamen biz büyümeye odaklı bir şeydeyiz. Yani sürekli her şey büyüsün. Halbuki bir küçülme gerekiyor. Şu an gezegenin ihtiyacı olan şey iklimle bağlantısını burada bu noktada koyalım. Aslında bu anlamda bir e, küçülmenin, küçülme trendinin e, hazırlığının yapımı. Hatta geçti vakti de e, bunu konuşmamız gerekiyor. Ve e, yapılan e, önlemler iklim değişikliğiyle uyumlu değil. E, geldik teknoloji. Önemli dedik. Teknolojiden faydalanalım. ARGE çalışmaları çok önemli. Az su kullanan. Ürünlerin üretilmesi, bu çözümlerin teknoloji, teknolojik olarak çözümlerin üretilmesi açısından oldukça önemli. Arıtma sistemleri, ev tipi arıtma sistemleri vesaire. E, ve bu özellikle sanayide e, devletin e, denetimi e, önemli. E, bir kere bu tarımla ilgili... İlla e, hayvan çiftliklerinde çok su harcayan bir tarım yapmak zorunda değiliz. Onarıcı tarım diye bir şey var. E, bunu e, lütfen, sosislerimiz onarıcı tarım yoluyla e, geldi. Yani orada neden sosis var? Veganlığa da bir cevap bu aslında ama 3 dakikam olduğu sıra. için daha fazla e, <gülüyor> altını dolduramayacağım. Şu broşürlerden lütfen edinin. E, şeylerde var, e, edinmenizi e, şey yaparım, arzu ederim. Ee, i̇kincisi, e, suyun e, döngüsel kullanımının ve ihtiyacının azaltılması gerekiyor son olarak. E, ve e, aslında e, daha az kullanan e, su kullanan ürün, daha az su kullanan e, makine değil, daha az su kullanan insan lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.